Bu takım şurada nereden? Abdullah şuradan seslen Cafer abi. hoca çağırıyordu. Koşun. Hadi sesle. Sen sesle. hocam, Sen Tam Hoca çağırıyor. Onun geleceğim. Ders oraya geliyormuşlar. Bağlamak için yanmıştık. Evet. Evet. <gülüyor> Erimiş evet. gibi sanki. Yani, evet. Şey, o öyle model, modelini yapmışlar sanki böyle yetkili evet. evet. Fresh market yazısı doğru yanında. Merhaba selamlar merhabalar. Size Sorun değil, sorun değil. Selamünaleyküm. Ben kokuyor musunuz? Understand. <laughs> Ya <gülüyor> sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet canım. İleride ne var mı? Evet hazır yok. Arkadaşlar telefonları açık olanlar telefonlarını biraz met sessize alsın ya. Sen kasıtlı mısın? Suçlulara çok güzel. Aynı hocam. Aynen. İyi önemli olan kendisini hemen müdafaaya çekilmesi suçluluk psikolojisi. Tabii ki açı <gülüyor> da da kendini. Ben sensin diyen kimse çıkmadı ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizim ney <gülüyoruz> o zaman? Ben de bir telefon açtım. telefonu çaldıydı. Bundan sonra cevap verdi Vallahi adamın adı çıkarsa 9'a kesinlikle inmiyor sekece. E ne yapulasın? Tamam başla. Hayra çıkıyor. Hocam, can kardeşim. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Essalatu vesselam ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ashabi ajmain. <gülüyor> Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu kadın evlat ve mal ile nasıl imtihan oluyoruz? Konumuza başlamadan önce eee yıllar öncesine gidelim ama çok öncelere ruhlar haline kadar gidelim. Allah-u Teala tüm ruhlara, Eles tu Rabbikum dedi. Ben sonradan olacak eşim, sonradan olacak çocuklarım, kendisine anne bir kadın, babam. Hiç kimse birbirine danışmadan bela dedi. Yani evet Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Sonra allah Teala kendi sünnetliğe gereği insanları imtihan etmek istedi ve imtihan salonu hazırladı. Ve teker teker geldik dünyaya. gözümüz açtığımızda karşımıza anne, baba varsa kardeşler. İleriki yaşlarda başka bir kadın geldi hayatımıza. İleriki zamanlarda evlatlar geldi. Ve e, tevhidle tanıştıktan sonra yani hidayetle tanıştıktan sonra Allahu Teala bir soru sorduk. Ya Rabbi e, biz neden varız? Neden bu dünya ve içindekleri bizlere hizmet ediyor? allah Teala diyor ki ben sizi imtihan edeceğim. Allah Teala kadar merhametli ki kimlerle ne şekilde nasıl imtihan olacağımızı önceden bize bildiriyor. Diyor ki sizi kadına imtihan edeceğim, çocuklarla imtihan edeceğim, dünya malıyla imtihan edeceğim, cam ve maldan eksiltmekle imtihan edeceğim, kiminizi kiminize üstün tutmakla imtihan edeceğim. Tamamen imtihan. Bu ayetlerden sonra şunu anladım. Dünya hayatı kesinlikle bir tiyatro sahnesi gibi bir şey. Yani sahne kurulmuş, Rol arkadaşlarımız belirlenmiş Şu an 40 yaşındayım 40. dizide oynuyorum Ha 41. bölümde var olacak mıyım Olmayacak mıyım onu da ben bilmiyorum Eğer olmayacaksam şu anki eşim Bu rolünü üstlenmiş olacak 41. bölümde Eğer 41. bölümde ben olmazsam Çocuklar yetim rolünü üstlenmiş olacak Artık onların hayatına yeni bir e, Vizyon çünkü yetim olmuş olacaklar Böyle bir sınavdayım Ve şu soruyu soruyoruz. Ya Rabbi, evlatla biz nasıl imtihan alacağız? Şimdi kardeşler, şuna inanın. Eğer koca bir sınıfta, öğretmen sadece sizi çağırmış olsa, gel bakayım buraya demiş olsa, bir tokat atmış olsa, çok mahçup olursunuz. Çünkü sadece siz dayak yemişsiniz. Ama sıra dayak olduğunda o kadar da mahçup olmazsınız. Yani onların dayak yemesi bir şey verir. E, o mahçubiyeti biraz sıfıra indirmiş olur. Aynı şekilde ben bu soruyu sordum. Ya Rabbi, benden önce insanlar evlatta nasıl imtihan oldular? En az onların tecrübesinden faydalanamıyorum ben. Yani bileyim ki bunlar böyle sabretli. Bileyim ki bu tür e, evlatla imtihan musibetlerinde e, böyle davrandılar. Sünnetle uygun davrandılar. Ona tecrübesinden faydalanmış olayım. Yine Ebu Zeyfe'den örnek vereceğim. Ebu Zeyfe Rahimallah e, Hidayetime Vesul olan kardeş bana çocukların resmi gösterdi. Dört tane Dalton ailesi gibi. Ve dedim ki, Akıdem sen nasıl bu dört tane çocuk, bir eşi bıraktın da ta gittin Ugadinlere, yani çocukların kadın üzerinde hakları yok mu? Nasıl ikna ettin? Ne dedi biliyor musun? Vallahi dedi, ne zaman çıkar, ıı, çıktığında dört çocuk birden hastalanır dedi. Ben biliyorum ki Allah-u Teala'yı imtihan çocuklarla. Gidiyorum, bir arıyorum dörde iyileşmiş diyor. Buradan bu dersi çıkardım. Şimdi Huzifes sosyal bir insan e, beni ikna edemeyebilir. Beni ikna edecek isimler lazımdı. Ne yapmam gerekirdi? Dedim, acaba peygamberler nasıl imtihanata tutulmuşlar evlatla? Ona araştırmaya başladım. Ve birçok peygamber evlatla internet tutulurdu. Hem de birçok çeşidiyle. Ne gibi? Nuh 950 sene davet ediyor. Ve Allahu Teala önceden uyarıyor. Ve diyor ki, zalimler usta bana başvurma diyor. Helal, e, helal çok yaklaşılıyor işte iman edenler gemiye biniyor hareket edecek çocuğu gelmiyor gel diyor çocuk cevap veriyor işte burada beni kurtarır ya Rabbi ben ehlimden de diyor o babalık duygusu devreye giriyor evlatla imtihan tamam. Meryem anamız babası çocukluğunu getiriyor evlatla imtihan tamam. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan evlat istiyor Sevecek çay geliyor, kes diyor. Değer yargılarını bıçak altına alabiliyor musun? Alamıyor musun? Yine Ebu imtihan. Yine e, Yusuf Aleyhisselam'ın babası imtihan kayıp ben imtihan. Meliham'ın e, Musa Aleyhisselam annesini Allah Teala bahi diyor, nereye bırak diyor. Ebu Abdullah imtihan. İnanın ben küçük tezgah vardı Beyaz Medanında. O internlara tam okurken telefon çaldı hocam bacım abi koş Furkanı kaybettik dedim benim büyük orlan Subhanallah. dedim öldü mü yoksa kayıp mı yani ölümü hazırım çünkü o konuyla meşgulüm yaklaşık bir aydır kayboldu ne ediyebilirim bulundu bulundu dedi telefonu kapattım şu an küt küt küt atıyor dedim Füze ölüm benim hazırsın fakat kayıp benim tara hazır değilsin çok zor kayıp benim tara şimdi neden örnekleri verdim? size bir misal vereceğim inşallah e, yani bu ve benzeri konuları ikna, e, daha çok daha güzel izah edecek bir örnek inşallah bir korku tünelini bilmiyorum Hiç gördünüz mü? Yani da olur. ben 89'da e, İstanbul'da Gülhane Parkı'nda gittim korku tüneline bazı korku tünellerinde vagonlar vardır 2 kişilik 4 kişilik binersin 3-5 dakika sonra sarılmış bir şekilde çıkmış olursun o zaman vagon yoktu o korku tünelinde. Sigara içtiğim dönem. Öndeki tane doğru arkada ben. Yürüyorum ama sanki bataklıkta gidiyorum böyle. Bacaklarımdan bir şeyler değiyor. Çakmalı yaktım. Yani beni korkutan unsurları açığa çıkarmış oldum. İki tane hortum koymuşlar. Hortumlar değiyor falan. Öndeki arkaya döndü. Gavaç dedi, para verdik. Biraz gofak dedi, söndür dedi. Tamam. <gülüyor> Parası da korkmak istiyor. Şimdi... Korku tüneli buradan giriş... Buradan çıkış. Buradan rahat giriyorsun gülerek, buradan korkarak çıkıyorsun. Biz bu korku tünelini imtihan olarak algılayalım. Kadın evlat malla imtihan. Şimdi hedefimiz buradan tebessüm ederek gidip tebessüm ederek çıkmak. Yani korkmadan çıkmak. Bunu nasıl e, becerebiliriz? Şey Başarabiliriz? Şimdi yapacağımız üç yol var. Bir, çıkanın tecrübesinden faydalanma. Seni korkutan etkenler nelerdir? O der ki bize, ya tüneline tam giriyorsun, oradan bir batay geliyor, eğiliyorsun, beyaz lazermiş. Ben korktum, sen korkma diye, hı, -hı diyorsun. İki dakika sonra, işte e, beyaz bir paraleli geliyor böyle, iskelet falan öyle şey zannediyorsun, hayret falan. Ben korktum, sen korkma. Onu, belki orada on tane korkutucu unsur vardır. İkisini gözden kaçırmıştır, üçüne korkmamıştır, beş tane korkmuştur. O korktuklanırmaktır, bu demek değildir ki diğerleri korkutucu etken değil. Ama yüzde seksen fayda verir. Ya, i̇nternet çıkanın tecrübesi. İkinci yol ortam aydınlatmak benim çakmak yaptığım gibi ilimle o ortam aydınlanır. Ama en güzeli o düzeneği sağlayana soracaksın. Hem senin beni neyle korkutuyorsun? Adırk gel bir bilgisayarı izleteyim. Bak şunu şuraya yerleştirdim, bunu böyle buraya, buraya yerleştirdim falan. Sistem inanın aynı ve biz Allah tarafına soracağız. Ya Rabbi biz bizi evlat kadın malla nasıl imtihan ediyorsun? Ee, imtihanı zorlaştıran etkenler nelerdir? Kolaylaştıran etkenler nelerdir? Kadın elbette mal, mal bakış açımız ne olmalı? Hayatımızdaki fonksiyonu bunların nelerdir? Bunları inşallah e, Kur'an had hadislerde bulabilirsiniz. İşin güzel tarafı ne? Kağıt üzerindeki bir bilgi e, çok etki yapmayabiliyor. Mesela ben demiş olsam ki size şu yüz ifadesiyle arkadaşlar Resulullah Ar dedi ki tebessüm sadakadır. Müslüman birbirine tebessüm etsin. Ama tevessüm anlatmış olsan çok daha etki yapar. Ve Resulullah kendisine gelen vahyi ders halka oturup işte e, Allah'tan namaz kılın diyor. Şöyle eğiliyorsunuz, böyle kalkıyorsunuz olarak anlatmadı. Yani kuru bir bilgi evlat dağıtmadı. Pratik yaptı. Saadeler o pratiği gördükten sonra e, daha mesele kavradılar. İnşallah ben size bugünkü dersimizde şey anlatacağım. Kadın evlat ve man üçgeninden nasıl sıyrılır e, ve bu imta nasıl başarılır? Ne tür engellerle karşılaşılabilir ve bu engeller nasıl aşılır? İnşallah bunu örneklerle örneklerle anlatacağım inşallah. Şimdi bir şu, defa şunu bilelim. Üçü de insan nefsine sevdirildi. Kadın da, evlat da, mal da. Hem de neyi sevdirildi ki? Zenginin sınırı olmamış oldu. Hatta sorarsa dünya versen, uzay şey ister, güneşi ister. İnsan nefsi böyledir şu an insan hepsine İzmir'deki tüm kadınları versen yeni bir kadın İzmir. acaba o nasıl? Onu da ister. Yani nefis bir sınır yok. Her şeyi ister. Ama iman onu dizginler. Şimdi kardeşlerden örnekler vereceğim. Şöyle. Bir kardeş anlatıyor. İşte cihada hazırlanacağım diyor. Sabah kahvaltı yapıyorum ve veda edeceğim diyor. Sabah saat altı buçuk de bizim çocuk kalk diyor. Geldi, sarıldı. O çocuk kesinlikle o saatte kalkmazdı diyor. Ve e, gözlerin içi şeydi diyor. E, bu bahar mezesi olur ya, kıpkırmızı. Evet, doktorluk. Ve anladım ki Allah bu evladımla imtihan ediyor. Bu bir imtihandır. Kesinlikle tesadüfü kalkmış değildir o çocuk. Eğer doktor falan gitmiş olsa şeyden geri kalacak. Grup çıkıyor. Oradan geri kalacak. Ve çekip gidiyor. Geldiğine çocuk yine sapar zaman gözler aynı yerde duruyor. Ee, i̇nsan bir salih amele karar verdiği an hayatın akışı değişiyor. Yani çocuklar kadın evlatmanın tamamen akışı değişiyor. Hangi sebepten akış değişiyor? Ee, yani ciddi bir salih amele karar vermeden önce insan hayattak evlat şu büyüdü, o ilkokula başlayacak, ortaokul ise üniversite çocuğu olacak, İşte torunlara bakacak, kız falan böyle. Yani bu sistem kolay kolay bozulmuyor. Ama sen bu taşlarla oynuyorsun. Hapse girme durumun var. Misal veriyorum ben. Gurbete çıkacaksın. O zaman çocukların hayatı e, değişiyor. Konuşmaları değişiyor. Senin onlara bakış açın değişiyor. Ya acaba hata mı yapıyorum? Üzerim hakları var? diyorsun. Bir imtihan sürecine girmiş oluyorsun. Şimdi Kadın Evlat çıkmış kardeşlerine örnekler vereyim. Ebu Hamza isimli Yemenli bir kardeş. İstanbul'a gelmişti. Namaz kılıyor. Şöyle dua ediyordu. Ebu Huzeyfe Rahimallah, ahire bunda tam bir şehit tipi var diyor. İnşallah şehit olur diyordu. Ama çok takvalıydı kardeşler. Şehit oluyor, İnşallah şehittir. Ebu Zafer isimli kardeş geliyor ve Yemen'e gidiyor bunun eşine söyledi, İşte eşin şehit oldu diye. Dört çocuklu, beşinci hamile. Bir abdestini arıyor, şükür secdesi yapıyor ve eşe dostlarına haber gönderiyor. Kimse tazeye gelmesin. Eğer tebrik etmek isteyen varsa kapın açıktır diyor. Yani kadın hazır. Dört çocuk çok rahat. Allah için bırakılabiliyor. Yani bu zor bir şey değil. Aleyküm selam. Yine Adıyaman'lı bir kardeş Askerde de Rabbim hidayet nasip, nasip ediyor. memleketine geliyor, Bosna cihadı başlıyor. Marangoz, e, nişanlı. Eşine, nişanlısına diyor, işte ben gidip geleceğim diyor, sabreder misin? Sabredemem diyor. O da Allah için hani bir hadis var ya, neyi terk edersen ondan daha hayırlısını sana verir. Yüzüğü çıkarıyor, atölyesini satıyor, gidiyor, geliyor ve öyle bir bacı evleniyor ki, kurtubi bitirmiş, fizyali okumuş, yani e, hep şöyle dua edermiş. Ya Rabbi bana bir mücahit nasip et diye. O bana Konya'da öyle dua etmiş. Rabbim tanıştırıyor. Şu an beş tane çocukları var. Ve allah Teala daha hayırlısını nasip etmiş oldu. Yani e, şey çok kolay. E, i̇yi bir salih, şu an cihat merkezi konuşmuyorum ben. Sadece iyi bir salih amel isterken kadın evlat, mal üçgenden nasıl sıyrılabiliriz? Yine bizim arkadaş Uganda'da Afrika'da Ebu Uzeyfe anlatıyor. Diyor yatıyordu diyor. Uzeyfe diyor yazın altında bir sürü akrep vardı diyor. Ben akrep yuvasına şeyini koymuş. Ama hiç ısırmadım kesinlikle ısırmadı. Akı nasıl ısırmaz? Restorasyon doğası var ya dedi. Ebu bu bir kelimeyle tam matimis yerim aklan. Salasamara klas diyordu bana. Ee, yani Allah teala e, başı boş bırakmıyor. Kendi yoluna çıkanları, yani bu e, normal davette, normal e, Allah için yapılan yolculuklarda, gerçekten yakın kurum altına alıyor allah Teala. Yine eş çocuklar ve dünya malından sıyrılan bir kardeş, Eskişehirli, e, yaralanıyor, onu bir ormana bırakıyorlar şu sol e, kasına geliyor kurşun. O kası e, şey yapıyor yerinden e, çıkartıyor. İşte kurtlanıyor. İşte kurtları temizliyor. Gece oluyor. Şimdi su falan da gelmiyor. O çi olur ya. Sırıngayla o çiileri e, şey yapıyor, çekiyor. Öyle su ihtiyacını gideriyor. Bir şekilde iyileşiyor ve bunu arabaya bindiriyorlar. E, Türkiye getirecekler. Kardeşim otu, vallahi şu ifadeleri anlattı. Yolda diyor, e, postlar var, yani, e, ne diyelim ona, bu gözetleme yerleri, kontrol işte e, kontrol noktaları. Rus durdurdu, eyvah kellen gitti, diyor kardeş. Vallahi diyor, kafası soktu diyor, candan içeri kimse var mı yok mu? Tam kafası burada diyor, gözleri mavi diyor, on günlük sakalı çıkmış diyor, ben kellen gitti diye bakıyorum. çıkarı kafasını, tamam gidin, Rabbim beni göstermedi diyor. Subhanallah. Yani tamamen böyle. Allah-u Teala yalnız bırakmıyor. Ve subhanallah. Ya allah Teala dileseydi o kardeşi o tür e, pozisyonu sokmayabilirdi. Arka bir şekilde gönderebilirdi. Ama allah Teala ona şu mesajı veriyor. Ben seni ilgileniyorum. Ben seni koruma altına almışım. Yine kardeş anlatıyor. Ya bu anlatılan anlatımlar insan imanını artırıyor. Yani Umarım sizler üzerine de öğretik yapar. Bir kardeş anlatıyor. Düğü dağdayız. Teslimen bildiriyor. Bir araba giriyor onu durdurun. Durduruyorlar. Bir Rus, bir gürcü komutan. İndiriyorlar aşağı. Bir çanta. 60 bin dolar çıkıyor. Bir bagaj açalım diyorlar. Subhanallah. Bagajı bir açıyorlar. Kim çıkıyor içinde? Oradan çeşen bir komutan. Elleri gözleri bağlı. Kesilmeye giden bir komutan. Şimdi... Kendinize o komutan yerine koyun Yakalandınız, esir düşüyorsunuz. Bir hayvanı bagaja atar gibi bağcı atıyorlar. Kit diyorlar, araba gidiyor. Durduğu zaman aklına ne gelecek? İndirileceksiniz ve keleniz kesilecek. Ve araba durdu. Dünyanın doğasını yapıyor. Belki de çok seviniyordur şehadete yaklaştı diye. Ama bir vakit kardeşlerin sesleri geliyor. Gözünü bir açıyor, kardeşler ve 60 bin dolar. Allah'a ne güzel yardım ediyor. Ve... Bunlar yine, bunların da evlatları vardı, bunların da kadınları vardı, bunların da malı vardı. Hatta bir tane anlatıyor, birçok şeyleri var, adını sen şöyle, e, şirketleri, artı villası, dört eşi olan kişiler geliyordu diyor. Yani zor bir şey değildi. Yine Sakarya'lı e, bir, tane, bir kardeş, Sicilya, İngiltere'den miydi? İngiltere'den Heh. Orada e, ikamet ediyor. Hristiyan bir bayan evli. Kardeşi e, Fatih e, o bölgede abisini arıyor. Abiyi, Gel diyor. Burası çok güzel diyor. Bir Arap kardeş e, o kardeşinin idaretine vesile oluyor. O Sicilya'daki. Faruk isimli. İman ediyor. Ve eşine diyor ki gelsene Müslüman ol diyor. Hayır ben olmayacağım diyor. Eşini boşuyor. Ve oraya geliyor. E, onun görevi şey... Operasyonu kameraya alır. Bir sabah namazı e, canlı canlı çekiyor. Arkasına komutan diyor. Faruk diyor. fazla çağa çıkıyorsun diyor. Vurulursun diyor. Bir şey olmaz diyor. Bir ah diye bir ses geliyor Faruk'ta. Tam kurşun boğazına geliyor. kanası vurulmuş. Bir kayanın yanında. Kedi getiriyor. Arkasındaki de e, komutan Ebu Velid. Yemenli büyük komutanlardan. Hataba sese işte karı şehit oldu diyor ama diyor o kanası ağrıdı, yakalayacağım diyor ganimet olarak alacağım diyor, bir ah sesi de ondan geliyor sabah namazı sonrası sonra da vuruluyor, arkasından Ebu Zekeriya geliyor akın oldu diyor, bu kez tamam diyor Zekeriya diyor kendisi yani kendi salıverme yapacak çok iş var diyor yok bu kez tamam diyor kelime getiriyor, orada şehit düşüyor şimdi bunların da evlatları, kadınları vardı ama Bunlar şu farkına varmış ne? Dünya hayatı, tiyatro sahnesine ibaret. Hiçbir zaman kadın evlatma, ya kadın evlatma düşmandır demiyorum, böyle bir şey anlaşılmasın inşallah. Biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Bakış açımız ne olmalı? Ya biz bunlar üzerinden cennete gireceğiz inşallah. Ama bunlar hiçbir zaman sahih amel, ölme engel olmamalı. Yani, bel etmek çok kolay. Çünkü, e, bu koku töreninden tebessüm ederek çıkanlar var. Demek ki çok da korkunç değilmiş kadını evlatmalı ile imtihan. Ebu Musab isimli bir kardeş Tebüklü ee, orada yani ilim ehli arabalarına doldurmuş kitapları köy köyü davet ediyorlar. Bir kardeş anlatıyor. Onu gördüm diyor. Oturdum yanına ah vallahi sen şeyt olacaksın dedim diyor. Başka da ağlamaya inşallah dedi diyor. Operasyon bitiyor. kalbinden yaralanıyor. Sediye taşıyorlar. Tesisle komutanlara haber veriyor. Ben inşallah e, şehit olacağım diyor. Cennetimi gördüm diyor. Hepsine helallik diliyor. Yarım saat sonra kardeş şehit düşüyor. Ardından biraz zaman geçiyor. Onun eşine kardeşler teklifte bulunuyorlar. Yani sizi filan mücadelele verelim diyorlar. Karışılığı varsa içinizde Ebu Musab gibi biri. Ebenine hazırım diyor. Kardeşlerle maçı arıyorlar. Ee, yine Ebu Bera o dediğimiz bacağına yaralanan kardeş şimdi bir anısını anlatıyor bu kardeş. Diyor yaralanmıştı diyor. Ee, ilk Dawson operasyonunda belinden falan. Yatıyor diyor. Ben de yanına yatıyorum. Gece oldu diyor. Sağa sola dönüyor. Ama uyuyor diyor. Aklım Allah'ı zikrediyor diyor. Aklıma şey geldi. O Resulü Aleyhisselam sahabeler diyor ya, kim cennetliklerden biri görmek istiyorsa, şu e, gelene baksın diyor, sakal sak biri geliyor. Şimdi sahabelerden biri merak ediyor, acaba bu ne yaptı da Resulü onun için cennetlik dedi? Sahabeler hatırlamıyorum, bu Revha mıydı? Ya tanınmış sahabelerden biri, ona diyor ki, size misafir olmak isterim diyor. Onun gece hayatına bakacak. Gece hayatına bakıyor, adam namaz kılıyor, e, yatıyor. Normal bir şey yok yani gece namazları falan. Ya bir sen ne yaptın da diyor Allah Resulü Aleyhisselam sen için böyle dedi diyor. Önce de hiçbir müslüman kim duyup bana yatarım diyor. Bir de gece sağ sola dönerken Allah'ı zikrederim. Diyor. Bir şey daha söylüyor şu onu hatırlamıyorum. Gece sağ sola dönerken Allah'ı zikrederim. Aman Allah'ım. İnsan iradesinin en zayıf olduğu an değil mi hocam? Biz gece hatırlamıyoruz kaç kere sağ sola dönüyoruz. O o bile iradenin en zayıf olduğu an bile Allah'ı hatırlayabiliyorsa bu adam gündüzü kimliğine Yani o Allah hatırlanıyorsa artık anlayan. Yine bir kardeş vardı Cemil isimli. O anlatıyor. Diyor. İlk operasyondayız diyor. Akşam daha da korkuyorum dedi. Ve komutuna sordum. Ah ben neden korkuyorum? Bu kadar e, yol katettim, Geldim. Eşimi çocuklara bıraktım. Diyor. Sen günüz Allah'ın görüyor musun? Yok ya normal namaz eğer sen günün Allah'ı zikredersen, hatırlarsan Allah da seni e, şey yapar. yani kolaylaştırır. Gününüz başladığın zikrediyor ama gece de o seni bu da hiç korkmadım diyor. Yani e, bu kardeşlerin de dediğim gibi bir canları vardı hayat deniz onlar için de çok güzeldi villa onlar için de çok güzeldi doğa artması onlar çirkin gelmedi ama onlar e, şeyle kıyas yaptılar. cennet Allah rızası aldı cennete kıyas yaptılar. gerçekten onu anladılar bunların bir suni güzellik, suni bir lezzet verdiğini şimdi anlatacağım beni en hayrete düşüren anılardan ya çok anı işittim ben bu kardeşlerden ama bunun gibisini vallahi ben görmedim işitmedim de eğer varsa şimdi anlatacağım bastıran bir anınız vallahi dinlemek isterim Suriye cezaevinde bir kardeş subhanallah yani Allah ile nasıl sunu Vatanas perşemeden işte kutsal abd alıyor, hazırlanıyor, Cuma namazına gidecek hocam. Her taraf kilitli normalde. Yarabbim sen şahit olduyu, Cuma çıkacağım fakat engel vardı, kapı kilitli diyor. Spor yapıyor, cihaz alamıyor. Yarabbim sen şahit oldu, bak çıkacağım fakat engel vardı, kapı kilitli diyor. Sutfana Allah, şimdi empati yapın, kezo o kardeş yerine koyun, kapı kilitli, açılması mümkün değil. E kimi kandıracağım? E, Cuma zaten gidelim. Başka zaten gidelim. Bari burada Kur'an okuyayım, hıfz edeyim. Ama öyle bir Allah diyalogu var ki adam kapı kilitliği göremiyor. Düşünsenize. Yani Ya Rabbi sen şahit oluyor. Yani işte geçen duyguları açığa çıkartmak istiyor. Subhanallah. Yani bir <gülüyor> kardeş vardı Selahattin, Cezayirli. Ee, Türkçe'yi biliyordu işte Afgan mücahidi sonra Bosna'ya gitmiş ben hep sorarım bana an, anı anlatın derim bunu inşallah kullanacağım yani hem cesaretlenmek istiyorum ben o tecrübeden faydalanmak istiyorum hem de inşallah derim paylaşırım dedi ben Bosna'ya bir rüya gördüm o rüyamı bir kardeşe anlattım o bana dedi ki ah sen Türkiye'ye gideceksin bir Türk bazıları öğreneceksin oradan ilk cihad ettiğin yere gidip orada şehit olacaksın rüyayı böyle yorumlanmış. hakikaten Türkiye geliyor Türk bir bacıyla evleniyor. Çocuklar oluyor. Vallahi onu ben rüyamda gördüm. Türkiye'deki kendisi. Üç dört tane mücadet yere uzanmış. Bacakları kanlı. Aa bizim Selahattin dedim bu. Ay şehit olmuş dedim. Uyandım rüya. Bunu Selahattin anlattım. Akademik bir rüyayayım. Çok güzel dedim. Anlatanlar. Dedim sen şehit oluyorsun dedim. Ağlamaya başladı. Vallahi o kardeş hocam gitti ve şehit haberi geldi. Bacakları kokmuş. E, kan kaybından inşallah şehittir. O bir anısını anlatıyor. Yani Allah Teala'nın e, ne kadar e, yani yardım ettiğini, artı e, onunla e, ilgilendiğini yani kardeşleriyle ona dair bir anı. Dübacan'a yaralanmışım diyor. Otobüse bindik. İki yol var. Bu yoldan gidersek e, düşmanı kucağına oturacağız. Bu yoldan sırımış olacağız. Artık şoför şaşırdım. Ne yaptıysa buradan girdi diyor. Bir baktım şeyler Sırplar. Eyvah, kelle gitti. Normal asker elbisesi Şili girdiysen ben artık dua yani biraz sonra iste Rabbinle kavuşacağım pasaportları topladı diyor verdin diyor indi aşağı seni beni çağıracak tekrar pasaportları dağıttı ve arabamız gazladı diyor Allah alem diyor Allah ben ona artık hangi tipte gösterirse bilmiyorum diyor yani Rabbim korudu o kardeşi yine bu Kadın evlat üçgeninden Hasan Eberna'dan bir örnek yüreyim. Hasan Eberna e, her bayram öncesi davetçileri köy köy sonra ziyaret edermiş. Yine bir bayram arefesi hazırlığını yapıyor, tam çıkacak. Eşi diyor ki ona Yani bari bu bayram bizimle kalıyor. Bak çocuklarımızdan biri de hasta diyor. Ölümcül bir hasta. Hastalık. Hasan Eberna tv 24 okuyor ve diyor ki hastalık şüphesiz ki Allah'tandır diyor. Şifa da Allah'tan diyor. Eğer Allah'ın takdiri gereği ölüm isabet edecekse diyor, dedesi kabristanı benden daha iyi bilir diyor. Selam verip tekrar işine koyuluyor. Şimdi, Hasan Eberler bir kadın düşmanı değil. Yani bir e, çocuk düşmanı da değil. Ama yapılacak görev çok çok büyük bir görev. Yani bir davetten sonra bahsediyoruz. Yine... Sen memursun değil mi kardeşler? merakla dinliyor musun? Tamam. İyiyim. Ebu Huzefa rahmetullah... 99... Eylül, Ekim aylarında aradı. Kesin Dubai'di. Akı dedi, bir kardeşler gelecek dedi. Onu sen karşısına havalarında. Tamam dedim. Adı ne dedim? Ebu Hafs dedi. Neye benziyor dedim? Ya nasıl bir şekli var? Mr. Rambo dedi. <gülüyor> Rambo gibi dedi. Tamam dedim. Yani sabaha doğru havalarına gelecek. Elimiz yakın havalarından. O gece başka bir telefon geldi, Çok telefonlar geliyor Araplardan. Ebu Ahmet diyor. Nereden? Suriye'den. Kim, kimden aldım? Aram? Ebu binem kimden aldım? <gülüyor> telefon yayılmış. Artık ip koptu yani. Tam sabah siz alırım dedim. Vallahi o gece rüya gördüm. Üç tane şehit yan yana, bir tanesi sarı sakal, şöyle kıvırcık, diğerleri esmer. Aa diyorum bunlar karşıladığım mücahitleri havalanda, şehit olmuşlar diyorum böyle. Neyse kalktım, rüya, rüya o an anlatmazsan anında unutuluyor. Evet. Hemen işimi anlattım, dedim böyle bir rüya konuştum hemen dedim. Anlattım rüya bu dedim. Şimdi o da şahit oldu, artık unutsam bile o bana hatırl hatırlatmış olacak. Vallahi bak havalandına gittim. Gelemene bakıyorum, Mr. Amo bir tane geldi böyle, saçını içevermiş, sakalı içeverilmiş. Neyse, Ebu Havs ne abi? dedi, şöyle bir sarıldık, akhi otur dedim, sanki 40 yıllık tanışıyormuş gibi vallahi. Akhi bir rüya gördüm, cidden cemil dedim, biraz biliyorum anlatacağı, fazla değil. Anlat dedi, dedim üç tane şey yan yana, vallahi şu hareketi yaptı, eğini kafasının ağlıyor. Bana bir baktı, gözleri kıpkırmızı. Akhi vallahi lihyati, yani sakal hakeza dedi, kıvrıcık vesaire. Maalif dedi, bilmiyorum o sen misin, değil misin diye. O kardeş suparla dedim bana anlat dedim ben yani geçmişten bahset annesi demiş ki kocasına eğer evafsa izin vermiyorsan ne gireceğim Cihada demiş babası tamammış al evafsa 4000 dolar harik güle gidiyor anlat diyor Tacikistan'dayım diyor dağdayım diyor yatıyorum Allah alem diyor meleklerden biri geldi ve dedi ki biraz son yüzden ernet yani tavşan gitse korkma dedi. Ama uyuyorum ben diyor. Pat kafama bir şey değdi. Baktım tavşan. Korkmadım dedi. Yani Allah-u Teala böyle bir keramet göstermiş. Ve yine o kardeş bir şekilde gitti Çeçenistan'a. Bir rüya görmüş. Hatta üç kitap yazmıştı o. Ajanda bana bırakmıştı. Ben isteteceğim demişti. Tekrar gönderdik ama herhalde ulaşmadı ona. Neyse onu yazmış bir anlarını. Ve şöyle demiş, Allah'a yemin ederim ki 2000 yılına girmeden şehit olacağım demiş. Hiç kimse yemin edemez. Yani geleceğe dair. Bu kardeş e, rüyasını Allah-u görüyor. Şekil var değil. Diyor ki benden ne istiyorsun demiş Allah-u Teala. Ya Rabbi biliyorum ki sen bana cennet vereceksin ama ben Firdevs'i istiyorum demiş. Ve Ebo Osun'un ismini Libya'da bir kardeş o onun şehadetini anlatıyor bana. Bir Ebu Hafız'ın hiçbir zaman önce eğilmezdi diyor. Hep şöyle savaştırdı diyor. Önce ön pedeki kardeşlerine haber gönderiyor. Ben bugün şehadet bekliyorum, yerleştiriyorum demiş. Vallahi anlasana. Kurşunları bir geliyor şuralarına. Ebu Hafız oluyor. Ve onun e, vasiyetini Hattab okumuş, ağlamış ve demiş ki Hatta çok vasiyet okudum ama hiçbir böyle etkili değildi. Demiş Ebu Hafız'ın e, vasiyeti. Tabi Evans dediğimiz ürğünü komutan değil şeyi olan zayıf komutan değil bu kasetlerde pek göremezsiniz Evans öyle bir kardeşti. Yine 99 işte 99 yılın son aylarında o depremler falan oluyordu 17 Ağustos'tan sonraki 7.4'ten bahsetmiyorum sonraki artı depremler falan bir dönem kardeşinde kaldı Evans abi diyor saat gece 2 diyor baktım sallanıyoruz ben merak ettim. E, acaba Evans ne yapıyor? Baktım diyor, ağlama sesi geliyor. Valla dedikten baktım diyor, secdede ağlıyor diyor, gece namazı kılıyor. Allah-u Teala o kadar mükemmeldir ki ona. Ve yine, bir kardeşlerle beraberiz, oradan eve geleceğiz, ahiret hemen eve gidelim dedi. Yedim bak neyince burada oturuyoruz, yok dedi, gidelim dedi. İyi dedik, gemile geldik Emre'ne. Tramvane gidelim, yok taksiyle giderim dedi. Ahiret bak senin pasapordun problemli, hem taksiye gerek yok. Ben bir doğal kıyacağım dedi, gör. Hiçbir şey eve gideceğiz dedi. İyi dedim, bindik. O zaman patlamalar falan oluyordu bu banka önlerinde falan. Yani polis şeyleri, ne diyelim? Profesör, işte kimlik falan. Oldu evet evet. Yanlarından geçiyoruz. İskilce, duydurmalara kadar geldik. Buradan şey çıkardım diyor. Allahutele bazı kulların gerçekten yeminini boşa çıkartmıyor hocam. Hayal ederiz ya. Yani, ben hiçbir zaman diyemem. Allah'a umu ederim ki ya da ben e, bir de o okuyacağım bak da gör işte e, filan yere güneş çarpmadan kimse bana değmeden e, çok rahat bir şekilde herkes bana yer verecek mutlu bir şekilde gideceğim zorlanırım mı yani çok zor bir şey bu yani imanlı bir derecesi var hocam öte bir şey ben adını koyamıyorum onun vatandaşı yakalanmış ve bununla e, mutlu bir şekilde cihaz ödüyor bir şey söylemek istiyorum Tabii. aslında tarihte buna benzer yani çok bizim belli. böyle faziletli böyle büyüklerimizde çok misaller var. Hı hı. Mesela Şeyh Pulislam'ın savaşlardan savaşlardan birinde insanları böyle galeyene getirirken böyle derken Vallahi diyor zafer bizim diyor. Hatta insanlar tepki gösteriyor. Ya diyorlar bu gelecekle alakalı nasıl yani. garanti edersin, hı hı. nasıl yemin edersin, bir de yeminle tehdit edersin. Vallahi diyor zafer bizim diyor. E gerçekten zafer Müslümanların oluyor. Hı hı. Yine mesela Peygamber Aleyhisselamın bir hadisinde diyor ki diyor bu ümmetten diyor duaları ver dolunmayanlar vardır. Hatta Sahabe ikamden biri ismi hatırlamaya gelmiyor. Yemin ederek diyor Allah'a diyor vallahi Allah verecek Allah bunu hı hı. nasip edecek dediği zaman diyor Allah diyor onun diyor dediğini diyor hı hı. tersine çevirmiyordu veriyor. Yani gerçekten. Allah'a hamdolsun bu ümmet içerisinde böyleleri var, böyleleri var. Öfasını verin. Senin anlatmanla, bir başkasının anlatmasıyla isimlerini öğrenmiş oluyoruz. Evet evet İimlerini evet. evet, evet. Yoksa gerçekten var yani. Şimdi işin güzel tarafıyla biliyor musun hocam? Yani ben bunları, yani bu kardeşlerle tanışmadan önce, ya da Abdülazam'ın o kitapları, Abdülazam'ın isimleri tanışmadan önce, hep sahabe döneminde olur Allah'tan yardım. hep öyle zannederdi. Abdülazam'ın kitabını verdi bir tanesi, gerçi o isimleri ben tanımıyorum okudum kenardan böyle şey olur mu, okurak, okurak şey doldurmuşlar dedim. musun ki işin mantığını, ahire deme dedi, bu adam böyle bir insandır. Bunlar var, bir şahit olmuş falan. Ondan sonra hımm dedim. Ve bu örnekleri görünce de, ya Rabbi dedim, vallahi sen varsın dedim. Evet. Tamam. Vallahi sen dinin alt, vallahi cennet bizi bekliyor. Yani, şimdi, hocam bak, her şey bunun içinde, doğru mu? Bu hadisenin içinde. Bakıyorsun ama sonuçta gayetten haber veriyor, burada bir hareketlik yok. Ama bunu sen hareketli başka şeyde gördüğün zaman etki yapıyor. Mesela ben şunu, vallahi bak şu, gözlerime, şu kulaklarıma şahit oldum. 88, annem öldü, doktora doktoratı eve götürün diyor. Ama Allah, annem Allah'ın razı o kadar iyi ki. Annem gülüyor, son firdesteğim diyor, Hays'e geldi diyor, Hatice geldi diyor. Onlarla konuşuyor, biz ağlıyoruz, annem cennete anlatıyor bize. Ya Rabbi var! Yani, annem burada okudu, şu an enfalman katli ayeti okuyorum demedi bana. Annem anlamaz mı halde. Ama cennetten anlattı. Yani, bu tür bilgiler gerçekten insan imanını artırıyor. Yani, çok kolay, kadına imtihan zor değil, evlatla imtihan gerçekten zor değil. Ama bu bir frekansı var, o, orası yakalandığı an iş kolaylaşıyor. Ne gibi mesela? Evet, evet hocam, evet. Hocam, vallahi bu frekansı sağlamak hadis-i şeriflerde teker teker açıklanıyor. Hadis-i şeriflerde var ama var ya samimi bir şekilde riya katmadan gerçekten Riyasız bir şekilde bunları uygulamak mümkün. Öyle. Yani bir insan bunun tadını alırsa ben elhamdülillah bunun tadını tattım ama uzun zamandan beri bir daha tadamıyorum. Bu dünya o kadar beni böyle meşgul ediyor ki hı hı. ama ben bunun tadını biliyorum. Ben hı hı. bunu tattım. Hı hı hı. O böyle amirin, memurun yanından böyle geçip onların seni görmemesi, yani hmm. gör, görmemelerine imkan yok yani. Hmm. Böyle hmm. şeyleri yaşadım, gerçekten yaşadım. Hmm. Hmm. Bunlar hadis-i şeriflerine teker tekrar açıklanıyor. Tenhada Allah rızası için gözyaşı döktü. Hmm. Hmm. Hmm. Yani insanların içerisinde davranabildiğin gibi, tenhada iken de böyle davranmak. Hmm. Bunları sağlamak, bunları yakalamak, gerçekten işte o frekansı yakalamaktır. Hmm. Hmm. İşte o yakın zaman işte inşallah korulaşıyor. Yine bir kardeş anlatıyor Bursa'da O Grozen'deyiz diyor. O altına alınmışız diyor. Ee, yaklaşık 1500-2000 yakın mücahidiyiz diyor. Artık gökyüzüne bu izli merimlerle gösteri yapıyorlar. Artık bittiniz demişler. Ve oradan bir kardeş de bizim kardeşi abi artık e, nasıl bir barantı kuruyorlarsa Akın diyor. E, Akın en anlattığı ihtimalle şehit olacağız diyor. Çünkü muhasır altına kitlenmişiz diyor. Ve Rabbim bir yol diyor ediyor. Ama epey 1500 yakın şehit 600 ya yıldır, da 1500 lirken şehit vererek çıkmışlar o yoldan. Kardeş ki, valla Fevza abi diyor, 10-10 birlikleri var dedi, bu Rusların özel yetiştirilmiş askerleri. 5 tane yan yana dizilmiş, 10 tane şurada, 2 tane şurada, yan yana dizilmiş, boyunlarına vurmuş ve parmak uçları kesilmiş diyor, tamam mı? Vallahi bizdir ki, kimse sıkmadı. Yani bizim vaktimiz var ki, kafa kesip parmak keselim. Enfas suresi 72. ayet. Vurmanın boyunlarına, parmaklarına. Bu ayeti biliyorsunuz. musunuz? Evet, melekler mi Onlara bu kardeşler şahit olmuş. Eşinin bu kardeşi imana tavan yapmamış, mı, yapmamış mıdır Allah aşkına? Yapmaz mı? O Enfali 72. ayeti en kral bir müfessir ve tefsir edemez hocam mümkün değil. Ya yani o tefsiri adam oradan görmüş. Dizat canlı yaşıyor yani. Canlı yaşıyor yani ayet oradan nazir oluyor böyle aa bak şu gördüm ben diyor. Biz burada kağıt arasında sessiz buluyor bu ayet buradan. Bu canlandığı zaman etki yapıyor. Gerçekten yani Hatta bir kitaba yazmıştım ben. Allah'ım seni özür diliyorum isimli. Bu ayetleri çıkardım, sepiştirdim, canlandırmaya çalıştım. Tek tek notladım o kitabı. Yani yarı roman gibi oldu. Yani inşallah bu e, uslupla e, insan faydalanıyor. Neyse ben devam edeyim. Ebu Zeyfe'nin ağlaması kardeş anlatıyor. ne izliyor ki Ebu Zeyfe sadece Allah için ağlar gördüm. Başka şimdi ağlar görmedim. Baktım alıyor ağlıyordu Ebu Zeyfe. Gittim bakın ne oldu? Yok bir şey dedi diyor. Ya söyle işte Aleyhisselam. Eşiyle görüşmüş. Fakirler, dört çocuk Mısır'dalar. Eşi e, abisinin evine mi ne gidiyor? Abisinin hanımı buna laf ediyor. Yani yeter artık bize geldiniz demiş. Ne demişse artık kadın çok mahcup bir şekilde oradan ayrılıyor. İşte, aslında kadın yanlış yaptı. Bunu söylememesi lazım Ebu Zeyfe'ye. Ebu Zeyfeler orada hüzünleniyor. İstese geri dönemez mi hocam? Evet. Çok rahat döner. İlk uçakla atlar, gelir. Ben ne oluyoruz der. Düzeltir, gelir. Ama biliyor ki imtihan. Yani karısı şurada, arkasında cennet var. Karısı ağlıyor. Ama arkasında cennet var. Dünyada en fazla yüz yıl ağlar bir kadın. Ondan sonra ebediyen gülecek. Ebediyen gülmek ve yüz yıl ağlamak. İnsan ahmak olması lazım. şunu. Ama burada gülsün, ağlamasın. E burada problem olacak ebediyen. Ya sen Sabret bunun ağlamasına, gülmesine vesairesin. ama o iş, ağlayan eş orada sınırsız bir şekilde senin eşin olacak ve onunla beraber olacaksın. Çocuklar yalan atmış değilsin ki sen. Tamamen imtihan. Tamamen cenet aramıza bazen böyle sesler gelir. Çocuk ne der mesela? Ya baba sen işte ben kime baba diyeceğim, ben yetim kalacağım falan. Ya ölüme gitmiyorsun ki sen. Kesinlikle yani dağa çıkmak ömür kısalmıyor. İndiği zaman ölüm uzamıyor. Kardeş anlatıyor. 7.4'te diyor kamptayız. Komutanlardan biri geldi. Türkiye'de zilzal 10 bin ölü. İlk haber öyle gelmiş. Bakın. Operasyon başlayalım 3-4 gün olmuş. 4 tünemde şehit var. 7.4'te 100 bin kişi ölüyor. Mantıken olması lazımdı? Dağdakilerin ölmesi. Çünkü sürekli bombalar düşüyor. Tamam. Ama insan Allah öldürüyor. Düşman değil. İşte o kardeşler bunu farkına varmışlar Benim ölümüne Allah karar veriyor. Yine bir kardeş anlatıyor atıyor. Diyor, arabayla gidiyoruz diyor, dağdayız. Tamam, bir çöktü, yanımıza bomba düştü. Patlamadan atıyor. Yanımıza bomba bu bombanın patlaması lazım, değil mi? Tam isabet. Ama Allah bilemiyor. Allah patla desen, patlayacak. Çünkü, o kardeşlerin, ben yani çok anket yaptım, şu ıı, özü çıkardım. Bu kardeşler, 3-4 ayet söyleyeceğim, bir kâğıt is. Bunlara müthiş derecede iman etmişler. Artık, Tamam bu iş böyledir demişler. Birine hiçbir yaprak yoktur ki Allah'tan izinsiz düşmesin. Şimdi trilyonlarca yapraklar var. Sonbaharda ben parkta yürürken düşen yaprağa görücü akma ayet geliyor. Şu an sen izin aldın biliyorum dedim tamam mı? O diğer orada sana izin verilmedi. Salıyorsun patır patır 40 dinen düştü. Kırkına izin verildi. Düş, Düşmeler izin verilmedi. Yani Allah'tan onlara da haki. Hiçbir dişi yoktur ki Allah'tan iznisi gebe kalmasın. Tüm dişlerden bahsedin Tüm yanına böcek çeşitleri var. Ormana taşı bir kaldır en envai çeşit böcekleri görürsün. Sonra dahi Allah'tan iznisi gebe kalmıyor. Ha, Hiçbir musibet yoktur ki Allah'tan iznisi isabet etmesin. Koşun geliyor Allah'tan izni geliyor. Şarapna geliyor Allah'tan izni geliyor. Ben bunu şöyle camlandırdım. İnan bu anlatacağım ben de. Do, inşallah feda verecektir. Bir Rus düşünün ya da bir e, İsrail düşünün. Sanki bak sanki noktalı bir şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor biliyorsun ben e, kafir bir insanım. Ve ben seni çok sevdiğim Müslümanı öldürmek istiyorum. Kendi imanım gereği. Ben biliyorum ki her şey senin evinde. Uçağımın kalkmasına izin veriyor musun Allah? Eğer bir düşman kalkmışsa bir iki Allah'tan. Kalkabilirsin denmiştir. Tamam. Uçak kalkıyor. Allah diyor seni bana vermiş olup gözle dört tane mücahidin şu dağın kenarında uzanmış olduğunu gördüm. İzin veriyor musun? Hazırlanmış olum bombayı bırakayım diyor. Eğer bir bomba oradan düşüyorsa biz izliyoruz değil mi? Şeyleri, e, gazete düşen bombaları. Tamam Allah'ın izniyle düşüyor. Ben çok da iyi bunlar ne yapıyor falan demedim. Hiç demedim. Neden demedim? Çünkü o kardeşler patır patır firdese uçuyorlar. <gülüyor> öyle değil mi? Yani öyle bir ring değiliz ki, daha hisset bile ecir geliyor bize. Ringten düştüğün zaman cennete çıkıyorsun. Böyle bir şey. Şimdi bomba şey Bombanın içindeki şarap neleri Düşün bir, bizler birer şarap neleriz diyelim. Kenar konuşuyoruz. Sen bana diyorsun ki, Feyza, listemde kim var? Listemde Ebu sol gözü var. Yani ben Ebu Ola denen Mücahid'in sor gözünü çıkaracağım. Allah Töre böyle dedi. Sen ne yapacaksın? Ebu yanına diye geçeceğim onu sesle korkutacağım. Allah Töre böyle dedi ne yapalım? Peki sen ne yapacaksın? Ben filanın sorbaçlarını koparacağım. Allah Töre böyle takdir etti. Onu öyle imtihan edeceğim. Peki sen ne yapacaksın? Ben hiç işte sağa sola hiç mücahideleri korkutmayacağım. Bomba düşüyor hocam, birinin gözü git çıkıyor, birinin kulağının yanına rızz diye geçiyor. Tamamen Allah'ın dilemesi de bunlar oluyor. Onlar şunu anladılar. Sanki düşmanlar bir robot bir Allah Teala tarafından sanki kurulmuş. O robota müsaaden üzerine geliyor. O düşmanın arkasına Allah Teala geliyor. Elbette ki Allah'ın dediği şekilde, dilediği kadar bana zarar gelecek. Onların dilediği kadar değil. Yani Allah Teala ona 40 sopa bilemişse bir mahkuma en kadarı gelse 40 bile çıkaramayacak. Çok merhametli gard gardiyan 39'sa indirmesi mümkün değil. 40'sa 40. O kardeşler bunu iyi yakalamışlardı hocam. Çünkü artık e sayfalar dürüldü, kalemler kaldı. Yani kader yazılmış oldu. E kimse kendi iradesiyle kaderi oynatamıyor yani. Bunlar iman etmişler buna. Bunlar artık sırra vakıf olmuşlar. Nasıl? Sırra vakıf olmuşlar. Evet hocam. Evet. Ben devam edeyim. <Gülüyor> Yine Zaza Hüseyin ilk danslama operasyonu şehit olmuyor, ikinci operasyonda inşallah şehit oluyor. Onu bir kardeş rüyasına gördü. Anlatıyor, Hüseyin geliyor karşıda. Vay Hüseyin, vay işte Hasan sarılıyorlar. Ya diyor, sen nasıl şehit oldun diyor, ben yoktum diyor ilk operasyonda demiş ki, kurşun geldi diyor, kafamı çevirdim yandan geçti diyor, aynı kurşun diyor, geri döndü diyor, geldi, alnımı çatına diyor öyle şehit oldu peki acı hissettin mi? diye sormuş kardeş, rüyasını anlatıyor, şöyle bir sıcaklık hissettim o kadar diyor, peki burada ne yapıyorsun? işte cennette araba var diyor, arkadaşlarım bilirmişim diyor çarşı çarşı gezdiyorum diyor vallahi, sonra onun şehit, şehit haberi geldi, bak vallahi bak şu kukla da istiğimi anlatıyorum ben. Arkadaş diyor, hendekteyiz diyor. O Hüseyin kafasını kaldırdı diyor. Hüseyin kaldırma dedik diyor, gecelin bombalar yağıyor böyle. Üzerine bir çullandı, ah dedi diyor, tuttum. Son diyor, baktım ısındırıyor. Bir şeyler söylüyor diyor, baktım vücudu kasırıyor diyor. Yanındaki hastane ya Hasan bu herhalde şehit oldu diyor. Hava aydınlasın görürüz, demiş kardeşe. Hava biraz aydınlanıyor. Burası ısıtan arkadaşın beyni, kafa şuradan uçuyor bir şeratla beyin şuraya düşüyor, onu böyle sıcaklık arkadaşa e, rahatsız edeyim. Yani kardeşim yası doğru uçuyor, yani şurandan vuruldum diyor, Tabii şeratlar uçmuş oluyor. Yine iki kardeş Özbek, hep şöyle dua ederlermiş, Allah'ım bizi parça parça et demiş ki kardeşler bizim cesetimiz uğraşmasınlar, bir kardeş sevgisi. Vallahi diyor, operasyon bitti diyor, kardeşler yok diyor. Aradan bir ne düşmüş, <gülüyor> ikisi de tuz yani. Yine Ebu Leis, Filistinli komutan, yani Hatabayrı'na komutandım diyor şeyde, Bosna'da, o anlatıyor bana. Operasyon lisesini hazırlıyorum, Ebu Abdullah Yemeni e, isimli, yani Ebu, Ebu Abdullah isimli kardeş, Yemenli. O lisede yok, geldi bana, ben varmıyım lisede, yok dedim diyor. Ben katılacağım dedi diyor. Ya sen ya ben senin emrim değil miyim?'' Evet. E, Emreyi ta fakrı değil mi? Evet. Ne demiş biliyor musunuz? Subhanallah diyor. Allah diyor tüm günahları affetmez mi diye bir mücadele eder. E bunu da eder dedim diyor. En <gülüyor> önemli komutana. Neyse operasyon başladı, diyor. baktık diyor. Egottla Yemenli Rahimallah.'' Allah. Uzanmış yatıyor şehit oldu diyor. İnşallah şehittir. Yine şuna çok ilginç yani yaşanmış gerçeklerden. Bir tanesi şöyle dua edermiş Bosna'da Allah'ım benim cesedimle cennete al demiş. Yani cesedim kalmasın yeryüzünde. Vallahi kardeş anlatıyor. O operasyon bitti diyor. Şehitlerimize topluyoruz diyor. O isim yok. Adı neyse artık. Aradık aradık yok yani ceset yok. Bir kardeş rüyasına görmüş. Ya sen nasıl şehit oldun biz yoktu burada. Ne demiş biliyor musun? Ya elinde keres bir baktım cennetteyim diyor. <gülüyor> Allah ta'yla keresiyle almış hocam önümde keleşti bir vaktim cennetteyim diyor. Vallahi şuna, yani bunu bir tarikatçı bana anlattı değil bir mücahit anlattı ve ben dinledim. Yine Ebu Zefir Rahman'la anlatıyor sıkılıyor muyuz? Konu değiştirebilirim miyim? Bir kardeş nasıl şehit olduğunu bir kardeşe rüyasını anlatıyor. E adam işte nasıl şehit ben görmedim diyor. Diyor yürüyordum diyor. Bir baktım ağaçta bir bayan var diyor. Ama çok güzeldi diyor. Kafam ona gitti diyor. Dedim bu şeytanlar mı dedim diyor. Eliyle kafasını düzeltmiş ama kafa tekrar gidiyor. O kadar güzelmiş. Ondan sana bunu çağırmış gel dedi diyor. Ben ona yöneldim diyor. Ben yaklaşsam onu diyor. Ondan onunla göre çıktım diyor. Bir baktım cesedim düşmüş diyor. Subhanallah. Hürileri kendi hürileri. kurşun nereden geliyor bilmiyor. Hocam cesedi baktım cesedim düşmüş. O kadar hadis sahih ki şeyin ruhu çıktığı zaman bir haşeren ısırması gibi Vallahi Elbani'ye bakmaya gerek yok hocam. Yani sahih çünkü adam böyle diyor. Yine kardeş anlatıyor. Faruk ismi o kardeş. Sicilya'dan gelen kardeş. Boğazlar kursunu yemiş. Bir tebessüm ediyor. İnternette de var. Şurası da kurşu insan tebessüm etmez hocam. Şöyle olması lazım. Yine kolu kokmuş, bacak kokmuşlar. Şöyle gökyüzüne bakıyor. Vallahi Ebu Halid... E, Libyalı. Yok. İrdi ya da Libyalı. O anlatıyor. Diyor. Kardeş yaralıydı diyor. Kene mecru dedi bu ses tanıyla. Ve ene seyahutullahu dedi. Her elem yücet kalella vakit ene eramekan cemil cidden dedi. Çok güzel mekanlar görüyorum gerçekten dedi. Sonra tuş çıktı. Sonra şehit oldu diyor. Bak o yaralı kardeş soruyor. Acı hissediyor musun? Hissetmiyorum diyor. Ama çok güzel mekanlar görüyorum diyor. Ben bakıyorum bulut, yıldız. O bakıyor, cennet. Yani, şunu anladım hocam ya. allah Teala, o kadın, evlat, dünya üçgenine sıyırılanlara müthiş derece yardım ediyor. Ve varlığını hissettiriyor. Burada biz, belki burada da hissettiriyordur. Biz göremiyoruz. Ama orada canlı canlı izliyorsun diyor kardeşim O da Allah-u ikram. Yani, çünkü zor sorular. Gerçekten zor soru. Kolay değil yani. Bir kadın, evlat. Çünkü, düşünsenize, cihanına çıkacaksınız, ya eşin yalnız kalacak, ya eşim başkasıyla evlenirse, ailesine ne diyecek, bakanlar olacak mı, çocukların nasıl büyüyecek, fitne fesatlar olacak mı, acaba 10 e, sene sonra geldiğim zaman onu tekrar görebilecek miyim, ya başkasıyla bir şekilde görürsem, bir sürü şey, fitne fesat, ya, şeytanın vesveselere. Ama Allah sevgisi bunu bastırıyor, yarabbi diyeyim zaten bu kadın benim değil ki sen emaneten verdin diyor. Ben yine sana emanet ediyorum. Kardeşlere değil sana emanet ediyorum diyor. Ve ben yola çıkıyorum. Yani kadını veren de sensin hürri teklif eden de sensin. Şimdi kadın hürri kıyasını yapıyor mücahitler. Bir bakıyor ulan bunlar daha güzel. Şimdi elbette ki bu ihlas bir şey vefat ettiği zaman bunların kralitesi olacak. Ama somut varken soyut şey, pek tercih edilmez. Hatta kardeş şunu söyledi. Eldeki bir kuş daldaki on kuştan iyidir diyor tamam mı? İşte bu mantıkla Allah'a veren Allah bir şey yapmadık. Hep elde küsü besledik. Yani o vaadeye güvenmedik. Şimdi biraz daha mı kısalara anlatmaya devam edeceğim. Ondan sonra burada ne tür dersler çıkarızı inşallah anlatacağım. Yine Ebu Filistin'i anlatıyor. Diyor Filistin'e diyor bu işte istisade eylemler falan neyse sıra bir kardeşe geliyor. Diyelim ki o kardeş İzzet'in kardeş misal veriyorum. Ee, önce de Hasan İzzin kardeşleri eylem yapıyor. Sıra İzzettin'e gelecek. İzzet'in kardeş rüyasında önce şehit olan kardeşi görüyor. Diyor ki sen nasıl şehit oldun, Neler hissettin? Ne demiş biliyor musunuz? Varmahi diyor. Sen diyor, nasıl kendini kameraya çeker, izlersen, izlersen diyor ekranda, aynı şekilde yukarıda kendi patlamayı izledim diyor. Yani, Subhanallah, şehadeti artık bir dakika kalanlığı, on saniye kalanlığı neyse artık, Allah tahta ona, ona o saniyeyi izlettiriyor. Acım nasıl hissedecek ki hocam? Şimdi, burada benim bir tezi var, onu inşallah biraz sonra paylaşacağım. Neden böyle oluyor? Neden buradaki ölümler böyle sancı olabiliyor, surat böyle olabiliyor, birden buz kesiyor, çok tipsiz bir hal alınıyor da, oradakilerden mis kokuyor, tebessüm var. Neden? Neden bazı mücadele önceden rüya görüyor? Vallahi billahi ve yemin ediyorum, Cemil ismi kardeşi fakirdi, eşini arıyor. Diyor ki, ben fakirdim, sana bakamadım diyor. Ben insana şehit olacağım diyor, Allah diyor sana benden daha iyi bir, bir eş nasip etsin diye doğuyor Dokuz gün sonra şehit oluyor kardeş. Ya bu nereden biliyor? Bir kardeş anladı, kışlık elbiseni verdim diyor, Zekeriya diyor, karşı bir kardeş. Bu neresi şehit oldu, isimler veriyor mu rahatım noktada? Kardeş al diyor, Yo, ben inşallah şehit olacağım, sen bunu başka kardeşlere verin diyor. Yok, nereden biliyorsun sen şehit olacağını? Yani bu bir temenni mi yoksa uyarılma mı? Bu başka bir şey. Biraz da devam edeyim. bu Gannas isimli, dün anlattım da ben sizin hizmetçinizim diyen kardeş... Ona sormuş kardeş, sen yani, nasıl buralara geldin? Eşine demiş, ya, ben sana gideceğim, sabreder misin? Sabredemem demiş, boşamış. Oraya gelmiş, Allah-u da daha iyi eşler nasıl ediyor. Yani teklif şu bayan şurada Allah'ın vaat ettikleri. İşte birey düzük ticaretler, orada sınırsız yaşamlar. Artı, bu bayan da Allah-u yarattı ve gönderiyor. Oradaki guruyu da yarattı, göndermiyor ama. Arada böyle bir fark var ve sen bunu kıyasını yapıyorsun. Allah'ın diyorsun. Ben sana öyle bir iman ettim ki, ne seni gördüm, ne cennetini gördüm, ne hurunu gördüm. Sana olan imanı bu somut şey, somut e, tekliflerini somutlaştırıyor ve ben sana o imanı ispat ediyorum. Bak, şu kendi e, cesedimi daha ben sana ikram ediyorum. Bu neye benziyor biliyor musun? Satranç tabirciyse, satranç oyununda sen mağlup etmek için gerekirse veziri verirsin biliyor musun? Hedef mağlup etmekse. Ya bu veziri ben vermem, o, olmaz o zaman. Yol açacaksa vereceksin veziri. E şimdi cennetin kapısı ardına kadar açık gel deniyor. Ya şu an bir şu an bir cihattayız davet ediyoruz. Vallahi ben şuraya iman etmişim. Şurada öldüğüm zaman sonu fillesi alacağım. E çünkü öyledir bu. Ya yani daha da kurşun burada trafik Fark etmiyor ki. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Haklısın Maknuntuş. İnşallah deme. Yine. Kuzey Irak'ta bu savaşlar önce, e, artık Talavani'nin mi, Barzan'ın bilmiyorum, on ekipler gelmişler, en Enser'den bir kardeş şehit etmişler. Kardeşin biri hep şöyle dua etmiş, ya Rabbi demiş ben onun intikamını alacağım ama sadece o kişinin ölmesini istiyorum demiş, tamam mı? Böyle dua etmiş, arabayla giriyor, ondan artık meclisten birden çıkıyor, yirmi kişilik bir grup vatandaşın iki icadı diyor. Boş vakti, göm. Bir haber geliyor, kaç sene yer alır, o adam gebermiş. Allah yani Allah, Allah tabi o kardeşin doğasını icap ediyor. Belki de o hani, duama Allah icabet etti mi anlamak için, Allah Hı -hı. sadece o ölsün. Sadece o ölsün, ölsün diyor. Yani Allah'la arasındaki dostluğu anlamaya çalışıyor. Evet, evet, evet. Belki de Allah ölsün. <gülüyor> Ve bak, iki, iki üç hafta önce yaşadığım bir anı anlatayım size. Ateist bir kardeş, arkadaş vardı sana iman etti ama iyi iman etti. O anlatıyor. PKK falan karışmış zamanında. işte karışmış. 5 hapis yerini çıkmış Neyse iman etti. Bu Avustralya Genci hikayesini okumuş. Şeyden. Youtube'da falan var ya. Evet. İman ettiğini. Evet. Onu bir kağıda dökmüşler. İşte Allah'ım sana bir fırsat daha tanıyorum demiş Allah'a evet. evet. Şimdi ya Feyzu abi diyor. Mecidiyim diyor. Arkadaşım dükkanda çalışıyorlar. Üst kat mecid. Artık şeytandan mı? Bilmiyorum. Ben de test etme ihtiyacı hissettim diyor. Tamam mı? Havada bir sinek uçuşuyordu diyor. Vallahi bak. Hatta fotoğrafını gösterdi bana. Gel dedim, varsa ve beni görüyorsa bir şekilde hissetirsin. Neyse o sinek dedim diyor. Kendi kendine konuşuyor. Bu canlarda şey olur, bu demin de, perdede olur ya. Sinek Sinek Evet evet. Şuraya konsun dedim diyor. Torkuluğa. <gülüyor> Döndü dolaştı diyor. O demir şuysa vallahi de şuraya kondu diyor. Tamam mı? Ama istediği yere. Tam istediği O Demir dedi, bir parmak yukarısı. Hemen fotoğrafını çektim de bana gösterdi fotoğrafını. Dedi ben bunu internete yazacağım dedi. <gülüyor> ne tavsiye edersin? Dedi kimse böyle bir test yapmasın. Allah'ım olsa başka yere konuş olsa belki şeytan şey yapar. İnancından eder dedi. Tamam mı? Evet. Kimse o test yapar. Ama <gülüyor> şuna cük diye oturdu dedi. O kardeş. Bu kişiye has bir şey var. Tam o kişiye o zaten. Tabi tabi tabi tabi tabi tabi. <gülüyor> Yine Ebu kardeş kardeşi anlatıyor. Vallahi Afganistan'da bu ön seksen altımız o terördeki o savaşlar. Bir kardeş ikiye bölünmüştü diyor, barsaklar dışarıda, baddelerin üzerine örtmüşler, ama yaşıyor hala kardeş, acı hissediyor musun dedim diyor. Şöyle demiş, bir sıcaklık hissediyorum o kadar diyor, tamam mı? Bilmiyor, boğazlar <gülüyor> kokmuş, şuradan gövde ikiye bölünmüş. Yine bir kardeş anlatıyor, çeçeğin insanlıyız diyor, eve bir bomba düştü diyor, vallahi kardeşin biri şey, e yatarken doğrulmuş, Kardeşleri nasihat ediyor. Sabredin. Ondan sonra kiminin çenesi dağılmış, kiminin gözü çıkmış, kiminin kuşu şuna girmiş, şurası sarkmış. Anlatlarında baca kokmuş haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Subhanallah, vallahi bak böyle kardeş anlattı. Onlara nasihat ediyor. Ya üzülmeyin, sabredin, ecin ol, şu var. Bir baksak gitmiş baca haberi yok. Yani aşmışlar tabiri caizse. Yani inşallah o frekansı yakalarız. <gülüyor> Guantanamo'yı özleyen adam diye bir baskı atmışım. oradan gelen bir kardeş anlattı. Vallahi de Fevzi diyor, oradaki imanımı özüyorum diyor, tamam mı? Dedim yüksel, nasıl bir şey bu? Dedi, işkenge dedi, belli bir zaman sonra dedi, yemekten sonra tatlı yersin ya dedi. Öyle tat aldık dedi, biliyor musun Allah'ım? Yine kardeş anlattı, vallahi diyor, bir diyor, gözünü canlı canlı çıkarlar diyor. O şöyle dedi, ya Rabbi diyor, bu gözün de sana feda olsun dedi. Göksüne bir baktık da Esma-i İsma dedi. Tamam. Vallahi şu an tüylerim diken, diken oldu. Ve gardiyanlar bakınlar iman etmişler. O gardiyan gruplarını almış. Amerika yeni gardiyanlar sunuyor. İman ediyorlar bunlar. Şahit oluyor. Esma-i okumuşlar. Ve oradaki kardeşler diyor ki hep rüyalarla biz haber alırdık diyor. Bir tane ka kardeş rüyalarla hatta şehit oldu bir haber geldi. Hatta şey oldu Şu böyle oldu. Bir haber geliyor. Daha den, çabuk. E, daha ama. çabuk. Yani şey olmadan yani, önce. Aynen abi. öyle o zaman. Al Aynen öyle. İnternetten hızlı. İnternetten <gülüyor> hızlı. Hatta kardeşim benim çok meraklıdır. Bir olay olsun. Herkes öncekiler. Hatta ben şöyle abartarak anlatıyorum. Olay olmadan önce giderse ablatıyorum. <gülüyor> Oraya gider son olay olur. Yani çok hızlı. Ben devam edeyim. Şimdi Kalmış, Kaç? Tersi, İki dakika kalmış. Kaç? Evet, tamam, dakika o zaman. E, Necmi nerede? Şu Bu arada. Kaset. Nasıl? Olur Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hocam şu sakınca yok değil mi? Anlatıyorum böyle. Süleyman. Bu önce hemen de değiştirelim. Evet, evet. Ah, c'est çok güzel. vous Süleyman, bir rapor var Bu diyor. Garanti diyor. Allah'ın öyle hakla var ya şeydir. Mesele o engele başlamak için. Sen kendin engel var mı? Dünya engeli, kadonu engeli, çocuk engeli, icabe, güzel evler, havuzlu evler, minvalık, tridreks, evler başlıyoruz. Güzel. Gençler. başlıyor, Çekim başlıyor zaten. Hocam bir şey anlatıyorum. Bu mücahitlerin anılarını anlatıyorum. Kadın evlatman düşkene bunlar böyle serildiler. Yani bu iş yani. Öğreniyor, şöyle imtahan böyle. ya, anlatayım. Evet. Şey yapın, onu biraz bu setizi biraz çekmişsiniz. İyi değil mi? Biraz biraz biraz çek. Şey set biraz gitsene bir. Fakat ya, ben de doğru söylüyorum. Kamera baya bu taraftaymış. <gülüyor> <gülüyor> Yan profiline almış. <gülüyor> ee ne yapalım? Güzelmişsin. Süleyman. Seni Allah için seviyorum. Kendi rızası için sevdin, Allah da seni <gülüyor> sepsin. Cafer. Abi tek adam şey söyledi. Necat abi, Diyarbakır'dan. Çortuk selamı söyle, onu Allah için sevdiğimi söylüyoruz. Allah da onu söylesin, söyle abi. Mikrofondan söyleyebilirim, bir saniye. bir saniye. Necattı değil mi? Necattı abi. Şimdi ben abi ben de seni Allah için seviyorum Necat abi. Kardeşleri de Allah için seviyorum. Unutmadım de inşallah. Şimdi Ebu Huzeyfe'nin cihadi anlamda hidayetine vesile olan kardeş var. Ebu Tövbe isimli. Rabbim onunla tanışmamı nasip etti. Türkiye'ye geldi. Bir, bir yıl kadar kaldı. Ama bir insan bu kadar mı yumuşak olur? Bir insan bu kadar mı tebessüm olur? Bir insan bu kadar mı cesur olur? Bir insan bu kadar mı ya kadar? Aman Allah'ım. Her şey var bu kardeşimizden bir de. Bir de hani mümin, mümin aynasıdır ya. Allah'tırı öyle güzel aynalar gösterdi. Toz aynalar gösterdi bana. Nereden, ne yamukluklarım var? Hepsini onlar üzerinde gördüm ben. Ama bunlara tanışmadan önce hep tozlu aynalar vardı. Hep kendimi iyi gördüm ben. Kimseye hatalarımı anlatmadı falan. Ama bunlar görünce aman Allah'ım dedim. Ben mer ee, sanki Allah'ta da sahabenesinden gönderdi bana. Fevza bak işte ben bunlardan razıyım der gibi. Tabi ona sordum. Akıdın bana ana, ana anlat dedim. Şimdi ben cesaretlenmek istiyorum. Tabi bazen anlatmadı. Başka kardeş onun e, yaşadıklarını anlattı bana. Bu e, Uganda'da Afrika'da işte tek başına operasyon yapmış şeylere. Etiyopya Hristiyanlarına. Adam tek başına operasyona gidiyor. İki timsah öldürmüş. <gülüyor> yine Ebu Zeyf'i anlatıyor diyor biz nehirde yıkanırdık diyor ama timsalar gelirdi diyor gözler böyle dışarıda bazen de gece diyor <gülüyor> çok affeyim cünip olan kardeşler gece yıkanırlardı diyor ay ışığı diyor iki iki böyle yan yana biz taş atardık diyor onlar kaçarlardı öyle yıkanırdık diyor ee, Somalili bir mücahit vardı diyor. vallahi taş atmaz dedi girer yıkalı çıkardı dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> subhanallah Kimse demesi ya tedbirsiz davranmış. O zaman yok bu başka bir şey. Yani bu bu başka bir fıkı. Bu, bu başka bir şey. Burada tedbir evet alınacak ama arası ya bambaşka bir şey. Bu zannederik fıkı değil ya. Yani. Evet evet çok güzel. Yine Mısırlı bir kardeş Ugardin'de rüyasında Resulullah'a selam görüyor. Resulullah selam Somali lisanıyla konuşuyor bununla. Bu ezberliyor. Uyurumu ve Somali'de bir mücadele diyor ki ben rüyamda Resulullah'a selam gördüm bana böyle dedi. Nedir acaba? Resulullah demiş ki Üç taraftan muhasara altına alacaksınız. Sabredin bana kavuşacaksınız. Vallahi Ebu Zeyfemadir. 17 tane şehit oldu diyor. Üç taraftan muhasara, 17 kardeş şehit oldu. İnşallah şehittir bunlar. Bu da şunu anlıyorum. Allah-u Teala'nın yani yardımı her yerde bir. allah Teala her an insanları kontrol ediyor. İman etmişiz bunu. ama bunlar oturuyor, taşlar iyice oturuyor yerlerine. Çünkü yazılı bilgi canlı görmesi çok etki yapıyor. Yoksa yazılı bilgi orada kalıyor. Hareketsiz donuk böyle duruyor. Ama de bunu yaşıyor, aktif hale getiriyor, o bilgi, ayaklı bir bilgi oluyor, Hı -hı -hı -hı diyorsun, tamam bu böyledir. Ben çok dersler çıkardım bunlardan. O kadın öyle. Yine rüyamda Ebu yi gördüm. Vallahi. Yani her gün gelirdi bizim dükkana. Şöyle rüya. Bir dağın neteyindeyiz bodur ağaçlar, ben buradayım, o yan bodur ağaçların arkasından. akide diyor, dört yıl Rus geliyor, dedi Çıkıyorum, tarıyorum dört Rus'u, tak diye kafama bir şey geliyor, simsiyah. kuru nereden gelecek, onu bekliyorum. <gülüyor> bir gözümü açıyorum, hastanedeyim. Bir Arap kardeş geliyor, akide diyor, Ebu Tevbe Rahimahullah diyor. Ya diyorum, kurşun bana dedi, Ebu Tevbe şehit oldu. Vallahi bir kalktım, rüya, ben bunu Ebu Tevbe'ye anlatacağım. Ebu Töbe geldi. Ahleden bir rüya gördüm, cidden cemil, cemil, cemil dedim. Anlat anlat, Yok, dedim. bana ne veriyorsun, ne istiyorsan vereceğim dedi. Vallahi bak, sırf o kardeş mutlu olsun diye dedim ki, biliyorsun ben kitap yazıyorum dedim, bilgisayar kullanmadım o zaman. Bana bir dolma kalem al dedim, her harfinasın ecir olsun, hadi gel dedim. Tuttuk kolumdan, gittik, bir dolma kalem aldırdım ona, bir siyah mürekkep aldırdım. Zaten madde yardım oluyordu yani. Anlat dedi, ahleden ben de şehit dedim. Çok duygusal. Yani dokun ağlar. Öyle bir kardeş. Başladı ağlamayın. Ahide ben de bugün Rüyam'ı Resulü Aleyhisselam'ı gördüm. Anlat nasıldı dedim. Karşıdan geldi dedi vallahi. Elini uzattı tokalaşmak için. Ben cümündüm dedi. Hayal ettim uzatmak istemedim dedi. Elime tuttu, okşadı, tebessüm etti ve geri döndü dedi. Resulü Aleyhisselam. bu Tevbe'nin rüyasını anlattım. Şimdi İbni Nehas'ın cevap bir kısa okumuştum. Bunu Ebu Tevbe'ye anlattım ama gerçekten e, çok seveceksiniz. İki kardeş nöbet bekliyor, biri uyuyor, işte uyan kişi şöyle yapıyor, diğeri yap, ne yapıyor diyor, bir daha şu hareketler. Kardeş uyanıyor, ne oldu diyor, bir rüyal sen böyle yaptın, ya yok bir şey, anlat diyor. Bir cennet diyor. Ama çok güzel diyor cennet, karşımda huri geldi. Hadi gel dedim diyor, yok diyor. Sen aynen bilmiyorum, onun kocasısın diyor. O nerede? Üst kata diyor. <gülüyor> Üstün cenneti alttan daha da güzel diyor. Bir huri geldi çok çok güzel diyor. Hadi gel dedim diyor. Yok dedi Sen eşin üst katta. Bir baktım sofra sevilmiş envai çeşit. Bir huri geliyor o çok güzel. Gel dedim ve bana dedi ki seninle iftarla buluşacağız. Kardeş Rüya, şey, oruçmuş. O gün şehit oldu inşallah şehittir. Bunu bu anlatıyorum. Ne dedi biliyor musun? Vallahi ben öyle yapmam dedi. Önce sen gel derim bu <gülüyor> <gülüyor> Ebu Tevbe onu çok seviyorum. Vallahi böyle dedi. Şimdi Cemil ismi kardeşler, Kırşehir, Kamanlı, onu e, rüyamda gördüm ben, şimdi Rüyam'la atayım misanesi, e, Pakistan enteresini giymiş, yanında kıvırcık saçlı, esmer, ön dişleri birine hafiften ayrılmış bir vatandaş, kafasına koydu ve bana dedi ki, Fezda bu Malatyalı şehit olarak yanıma gelecek dedi, tamam mı? Rüya bu, bir kalktım Rüya, Akma Dayıoğlu geldi Malatya'da, aradım ben Selim, Böyle bir şey gördüm. Valla Feyza abi dedi, bir defa o sen de for sen değilsin dedi. Bir. Ben Murat yarım dedi. Saçım kıvırcık. Vallahi esmerim de. Hemen dedi. Hemen dişleyeceğim <gülüyor> dedi. Espri yapıyor. Arasına atacağım. O benim diyor tamam mı? Espri yaptı sana bir haber geldi. Murat'tan e, bizim Seyfullah vallaha. Onun cihat haberi geldi. O kardeşti yani. Forza vesaire. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir kardeş bizim bir kardeş Suriye'de görüyor. İsim dönmeyeceğim veremeyeceğim bunu. Tabjaya göre de inşallah şehit oldu, görülen de inşallah oldu. Diyor onun cesedi kampa geldi diyor. Baktım ama kokuyordu diyor. Tamam mı? Yani güzel kokmuyordu diyor. <gülüyor> İçine bir şüphemiş. Yani acaba akilisimi bozuldu böyle geliyor yoksa Allah Allah'tara benim imtihan etti koku bana niye böyle geliyor? O şüpheli diyor. Neyse yattım diyor. Şimdi buraya sinan atıyor bana. Parkdayız. Farklı çocuk demiş ki. ''Abi işte şu ağaçların arkasında bir ceset gördüm, bir gittik diyor, o kapağı geldiği gibi gelmiş bir ceset diyor, aynı şekilde, o kişiden bahsediyor. Yüzü bir açtım diyor, kafası böyle sağa sola dönüyor. diyor, tekrar döndü. <gülüyor> Bunu bir kardeşe anlatmış, diyor ki, içine bir şüphe var, acaba o şehit mi değil mi?'' diye. ''İnşallah şüphe gitsin, buraya ara.'' diyor. ''Onlara ölü demeyin.'' diyor. Bak, ben ölü değilim bak, kafamı saradım sağa sola. <gülüyor> ''Elham var.'' diyor, o şüphe öyle gitmiş. Cüney Han'ın bir mi kardeş? Dağistan'ın ilk şehidi, inşallah şehit. Araba, e, devri araba kazasıyla şehit oldu. İki kardeş şehit oldu. Biri Urdun 19 yaşına gireceği gün. Bizim Türk kanıyız, biz diyor. Cüney Han'dan küçük de, Orta Tayland'ın yaşlarında. Arabada kalış. Ama bir çıkmış elini öpüyor Cem. Böyle. Ama çok mutlu. Böyle sürekli ya Cüney ne oldu sana? Yok bir şey diyor. Elini öpüyor. Birisi ne oldu falan? Ya diyor, sarışın bir huriye dans ettim diyor. Hürri elinden tutmuş hocam. O elinde yanıyor, elini öpüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 93'te, hocam, e, dostlarınızdan başladı. 93-94 değil mi? O tarafta Cüneyim'i görüyor. Allah'ta oğlum canlı almıyor. 99'da canlı alıyor. Mücahitler kumar koloşuna olmadı hocam. Trafik kazası ölmüyor hocam. Bak, gerçekten, yani Allah'ım ben bu evrakları sana vereyim. Şehadet evraklarını. diye insan kolay kolay ölmeyin. Neden? Onu sonra anlatacağım. Az kalacak, biraz daha, daha Yine Bosun'dan bir kardeş hep demiş, Ya Rabbi ben şuradan vurulmak istiyorum. Burası da kokular falan da sürerler. Operasyon oluyor. Kardeşin şurası üçgen. <gülüyor> tak diye buradan gidiyor. Şimdi düşünsene, Sırp sanki şöyle diyor. Allah'ım diyor, ben biliyorum sen oradan onu vurulması istiyorsun. Zaten orayı hedeflemişim ben diyor. Ta. Sanki öyle işliyor. Yine kardeşler diyor yağmur yağdı diyor. Bir köyden bir köye gitmemiz gerekiyordu. İşte Şanır Basya büyük komutanlar. Hemen çıkalım demişler. Kardeşler de demiş ki vallahi demiş, bu yağmurda bir bereket var demiş. Rahmet var demiş. Biz bekleyelim demiş. Diyor bekliyoruz. Gül gül gül bir sesler geliyor. O zaman bir dışarı bakıyorlar ki köprü, bunlar bombaya inekler havaya uçuşuyor. Allah ineklerle o yolları temizliyor. Yoksa kardeşler havaya uçuşacak. Mayın Mayın döşemişler. Yani inekler, <gülüyor> <gülüyor> mayınları temizler, kardeşler ufak ufak gidiyorlar. Yine dağın zirvesinde kardeşler kurşunlar geliyor. Hatta demiş ya gidip avlayalım onları. Bahsediyor biraz da sabredelim. En sona çıkıyorlar hocam, ortalık kan göl. Kardeşler bir kurşun sıkmamışlar. Oradaki e, rûhsa karnanın içinde. Artık meleklerinin sıktığı nasıl oldu Allah Allah. Yine kardeşim şunu unutmayalım. İman salih amellerle artar, günahlarla azalır. Ama sadece salih amellerle iman artmaz. Başka şeylerle de iman artar. Ya yani, da bir namaz, oruç, zekat bu tür salavelere gerek kalmayabilir. <gülüyor> Kardeşler anlatıyor, Dağız'dan dağız diyor, iki tane Rus diyor, teslim oldular diyor. İşte bir kardeş dedi, şunu koparama kafasını, yok bir de ben davet edeceğim demiş. Davet etmişler, iman etmişler ve demişler ki, şunların muhasırı altına alınıyorsunuz demişler, tamam mı? Şuradan tanklar geliyor, şuradan ben geliyor. Bir e, gözetleme yaptı, hakikaten Ruslar dedi doğru. Kardeşler oradan çıkıyorlar, üç gün boyunca Ruslar orayı bombalıyorlar. Bomboş araziyi bombalıyorlar. Allah'tan iki Ruslar kardeşlere yardım ediyor. Ve o iki Rus oluyor oper ikinci operasyonda, yan yana yatmışlar. Her gelen demiş ki, vallahi nur, vallahi nur var kardeşlerde. O iki tane Rus, oruç, ay zeka, demiştim, durmamışlar. Ve sürekli ter çıkıyor. Terini siliyoruz diye ter çıkıyor. Terini siliyoruz, ter çıkıyor. Ya önü de ter çıkmaz hocam. Yani bu tıba bir şey. Ölen ölür yani, dolar kalırsın sen. Yine boğazdan vurulan kardeşin ces cesedi bir gün sonra kampa geliyor, anlatıyor kardeş, diyor. Vallahi diyor, abi şurada hala kan akıyor diyor. Hocam, kan akar mısın? Bir gün öncesinden. Dolması lazım benim başvaltılardır. Evet, tamam. Ya ölü diyemiyorsun. Şimdi Uzeyfe'nin çantası vardı, büyük bir bavulun. içinde eşyaları falan vardı. Akhirte yaşım 38 oldu, artık şehit olalım dedi. Havalanan yolu dedim. Dedim, bak insana şehit olsan, çantam benim dedim. Espri attım. Aramız çok çok iyi döndü. Neyse, miskin dedi. Ve kardeşine anlatırdım Ebu Uzeyfe'yi. Çataya getirdim böyle bu şehit elbiseleri. vallahi kapıştılar, iç çamaşırına kadar aldılar. Şimdi ben desin Ebu Zeyf'e isimli bir arkadaşım vardı, trafik kazası gitti, ölü öldü yani. Buna da onun ölü elbiseleri. O zaman sen alır mısın ya? El gitmez biliyor musun? Ölüyormuş çünkü. Ama şehit diyorsun, ölü giyemiyorsun ki zaten. Yani tevrrül kendine, yani size giden oturuyor, yani, muhabbetten, hocam, faziletinden. Selamünaleyküm. Ali selam. Şeyh, i̇şte bu siyasetin verdiği bir bereket hocam. Şu an. Çok elleme, cihan biri vefat etmiş. Şuradan da elbiseler hocam sözü vefat ürünleri. Bana sıcak gelmiyor. Ama şehit dediğin zaman ölmedi ki diyorsun. Vallahi ben Mısır'ın Arapça ders alıyordum. Rüyamda Ebu Zeyfe'yi gördüm. Bir duvar gibi oturmuş şu caddenin kenarı da. Bir kanın ağzına kadar mal dolu üzerine Ebu Zeyfe oturmuş. Vay Ebu Zeyfe'nin dua, dua, dua et bana dedim. bana bakıyor. Bana dua etti. <gülüyor> Gitti böyle Malı altı üzerine Ebu Zeyfe. Dedim, Ebu Zeyfe'nin Allah sen nasıl imtihan etti mallan? Akhide ne zaman cihazına çıkacağım dedi. Vallahi bana iş teklifleri geliyor. Ki ben gariban bir insanım dedi. <gülüyor> ben biliyorum ki bu Allah'tan. Yine bizim Türk Said Anadır, Adıyamanlı. Akhideye vallahi tam çıkacağım. Biri geliyor ki ya Said. Para benden. Sen şu şirketin müdürü ol. Ben biliyorum ki bu şeyden. Allah beni imtihan ediyor. Gerçekte memnun olduğum için. Geliyorum yok gelmiyorum. mu? Bu ufak tefek şeylerle e, test edilmez. Yani. Çünkü sen ciddi bir fakülteye talipsin. Öyle değil mi hocam? Öyle Şimdi. Eğer Yüzyıl, şey, Van Yüzyıl Toprak Bilimleri Fakültesine iki yıllığına okumak isteyen bir öğrenci çok çalışması hiç gerek 15 İmtihan on bir baksın kazanır orayı. Eğer tercih ettiğimiz fakülte, Boğaziçi, Oktü vesaire ise çok çalışmamız lazım. Çok terk etmemiz lazım. Şimdi biz cennet fakültesi firdevsi istiyoruz. Yani müsaade buyurun ki sorular biraz terlesin yani. İşte kardeşler de biliyor. Kadın evlatla bu fişeklattı nasıl terletir? Onların farkına varmış abi kardeşler. Az kaldı. Şekrantiş ile şey, e, Yasin, rahmetullah, onların e, kıssaları, bu bir kitabını okudum ben. Diyor cezalı neyiz diyor? İşte bitlendik diyor. Geldim ya e, Şeh Yasin'e dedim ki. Bak dedim Allah e, kimse gücüne fazlasını yüklemez. Şu adam elleri hareket etmiyor. Na, neresi nasıl kaşıyacak? Sonuçta o da insan. Bit onu bilmiyorum orada bir insan var. Yani her şey Allah'ın kontrolü hocam. Bit neden davantısı tercih etti onu tercih etmiyor. Yani sonuçta bit ya hedefi temiz insanı atlar orada ürer çoğalır. Öyle değil mi? O diyor yok diyor. de çok yağ var diyor. Onlar yağ gelmişler. <gülüyor> Şeyh Yasin öyle bir resmi <gülüyor> <yapmış. gülüyor> Evet evet. Sen çok senin yağ vardı. <gülüyor> yağ yermiş onları diyor. Ve yine Ransi diyor. Hep çok doya derdim aynımla görüşmek için diyor. Ondan sonra artık ertesi gün mü oldu diyor. Bakın diyor haber geldi. Ailen geldi diyor. Ve yine diyor bizi çölde şey yapmışlar, hapsetmişler. etmişler. Havada mü müthiş bir sıcak. Güneş tepede ortalık yanıyor. İşte ya Rabbi su, ya Rabbi serinlik bir vaktim diyor. bir bulut gelirdi. Tamam mı? Hocam, doğan hemen akabinde. Bulut geliyor, onları rahatlatıyor. Yani bulut önceden niye gelmedi? Yani hocam, tüm ipler Allah'ın elinde. Vallahi bunlar kafasına bir hareket etmiyor. İşte o kardeşler bunun e, meselenin farkına varmışlar. Yani, kardeş burada üşüyor, ya Rabbi güneş diyor. O biliyor ki güneş gelecek. Pat da oradan güneş çıkıyor. Vallahi bak yine şu kulaklarımla işittiğim şeyi anlatayım. Altı kişiyiz diyor. Afgan dağlarındayız diyor. Çok susadık diyor. Küçük bir çukur ama çamur diyor. İçince hiçbir şey yok. Uyuduk bir kalktık. Ağzına kadar su berbak diyor. Vallahi yağmur yağmadı diyor. İçtik yolunuza devam ettik diyor. İki kardeş yollanmış aşırmışlar. Acaba nereden gidilir bilmiyoruz. Göğbe bakmış hocam. Bulut el işareti yapmış hocam. Bulut. Oradan bir şekilde gidiyorlar. Aplazım'ın kitabını okuduğumu anlatayım. İki, bir tane mücahit kardeş... Artık hava sistemi nedir bilmiyorum. Yolunu şaşırıyor. Rusların kucağına düşüyor. Ve komutan diyor ki buna. Ya diyor, biz merak ediyoruz. Bir keleşle diyor. Memnun nasıl tankları hava uçuruyorsunuz? Hocam adamdaki imana bak. Diyor ki. Allah'ınızdan uçak oluyor diyor. İstesek diyor. Bir az toprakta tanklar ana üstüne kalır diyor. Tamam mı? Psikoloji korku istiyorum istiyor. Tankı getireceğim yap diyor. Eğer öyle olursa sen arkadaşların serbest. Aman Allah'ım. Namaz Allah. kılacağım diyor. Ya yar sen biliyorsun ki ben, ben bunu yapamam diyor. Için Hı -hı. <gülüyor> sen bana yardım et diyor. Ali yalan sahneye bak, tank aleler içinde. İzleyen Süleyd bir Müslüman oluyor. Allah Allah. Artık devamında sebep bırakıyor mu? Bırak, o kısmı hatırlamıyorum. Hatırlamazsa söylesin. O kişi ben hatırlamıyorum o kısmını. Yine o cezayi kardeşin. Ee, dedik ya bir Türk bacıyla evrendi onun abisi vardı Salih isimli o da inşallah şehit oldu onu bir gördüm şu an asansöre çıkıyoruz ikimiz askeri üniformalıyız. ya Cemil dedim senin kaç tane zevcan var dedim abi 72 tane dedi <gülüyor> vallahi göz renkleri birbirlerine farklı var dedi ve birbirlerine hiç kıskanmıyorlar dedi ve burada benim çok malım var dedi peki nasıl güç yetiyorsun cinsel olarak hani hadise var ya dedi o yüz etek gücün nereliydi? O hadis sayı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii işte esir kısmı Öyle dedi ondan sonra. Tabi ben arkadaşlara söyledim. Eşlemi anlat yani sevinsinler mutlu olsunlar diye. O kardeş de öyleydi. Yine iki kardeş hem dekte düşüyor. Şey gidiyor hadi çıkalım diyor. Yok ben bekleyeceğim diyor. Yani diyor, ne oluyor korkuyor musun diyor. Vatından çıkıyor gidiyor. Sonra bu çıkıyor. Onu da geçiyor ve şehit olarak düşüyor, tamam mı? Kokuyor musun diye rüyasından o kardeşi görüyor. Ya sen nasıl şehit oldun? Ya da orada bekledim, baktım bir ölü gelden iç ağırdı, ben de ona koştum diye. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl? <gülüyor> falan var hocam, başka bir şey değil. Şimdi kadın ne zaman nasıl fitne olur? Şu an sicciği adamları bitti. Kadının biri galayana geliyor. Daha doğrusu kaza geliyor öyle diyelim. Bir anlık coşuyor. Ya işte bak postna cihaza başlamış sen nasıl burada oturursun? Hadi sen de git. Çocuk da biraz fazladanmış. O zaman veda çocuk çıkıyor. Havalama gidiyor. Kadın şeytanı devreye giriyor. Bak o zaman gidecek sen kalacaksın. Akrabalarına ne diyeceksin. Perişan alacaksın sana kimse bak kalacak. şöyle yapın Hemen havalar polisini arıyor. Kocam savaşa gidin ne olur? Durdurur. Yani bu tür şeyler de yaşanabiliyor. Şimdi gel gelelim. Evlat, kadın ve mala bakış açımız ne olmalı? Şimdi ben anlatıyorum inşallah. Anlatacağım. Şimdi hepimiz ruhlu ailemle bir gidelim. Canlandırın. Kimse bir şey tanımıyor. Aynı şu cesetle gidin. Allah-u diyor ki bana, Fejdu'a diyor, seni işte e, İzzettin olarak algıla, niyaz olarak, Ömer, Mustafa olarak o sesi işitin. Ben senin Rabbin değilim. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Dedik. Ve dedik Allah-u Teala, Fejdu'a ben seni dünyaya göndereceğim, seni imtihan edeceğim. Bak ben kendi çocuklarımı tanımıyorum, bilmiyorum yani. Siz de kendi çocuklarımı canlandırın şu an, gözlerine getirin, dört tane, üç tane, iki tane, bir tane. O çocukla ben konuşuyorum. Kendi çocuğuma konuşuyorum. Diyorum ki Furkan, ben seni tanımıyorum. O diyor ki Bey diyor, ben de seni tanımıyorum. Ana diyor, o çocuk benimle konuşuyor. Diyor, Feyzah Bey diyor, yani baba demesin hocam. Baba imtihan zorlaştırıyor. Şuan hayal verenizden baba kelimesini çıkalım. Bey olarak konuşturun. Diyor ki Feyzah Bey diyor, sen diyor, rol gereği diyor, işte Recep ve Kadriye'den doğdun diyor. Rol gereği onları anne baba diyorsun diyor. Rol gereği ben de sana baba diyeceğim diyor. Yani bu rol böyle diyor. an çocuk olduğuma bakma diyor. Sen de bir zamanı böyleydin diyor. Ne zaman ki belli bir yaşa geleceğim o zaman hayatın gerçeklerini anlayacağım diyor. Şu an kendi çocuğuma konuşuyor. Yarın diyor ahirette diyor sen diyor ne hariç on bir onurda şu an ateşin kıyısına getirildiğin zaman diyor, Allah seni ateşe atacağız ama sen Allah'ın şunu söyleyeceksin. Allah benim yerime şu Furkan'ın çocuğum atletesi de ben buraya yanmayayım. Bak Füczah Bey diyor, sen yarın orada bana bir nankörlük yapabilirsin diyor. Orada kimse kimse fayda diyor. Doğru çocuk diyecek ki bana, Fevzat Bey diyecek, ister beden cihata, ister sözü cihata, ister barı için sansura gitmelerde, ister dedim kitap yazmak için iki ay, üç ay köşe çekilirsin, ilim için bir nereye beş yıl gidebilirsin falan. Bu seninle tamamen Allah razı olsun mesela. Ben karışamam. Ben kimim ki karışayım? Ben senin cennetine nasıl engel olurum? Ben 15-20 yani, kiloluk olup et yemeyeyim. Yani 15 20 kilo bir et yeri bu kadar şeyden engel olmamalı. Ama diyorum ben, bana Feridah diyen çoza diyorum ki, ama işte sonrasında ben sana evladım diyorum, ama sen sonrasında diyorsun, ya işte baban sen ben ne yaparım falan. Ya ben çocuğum, öyle diyeceğim tabii. Bu sen imtanın bu sözlerle başlıyor. Yani her olsun, hadi git diyecek değilim diyor, böyle imtihan olmaz diyor. Yani anne baban nereye gitti, bak şu an buradan vallahi eşim mesaj attı. Ben kızım Zeynep beni çok severim. Ben onu çok severim. Hemen ağladım. Babaya yine mi gideceksin? Kaç yatacağız geleceksin? Diyelim kızım 5 gün yatacaksın inşallah Sonra siz geleceksiniz İzmir'e diyor. Annesi diyor valla salamalarla kalktım diyor. İşte üstünü değiştirecek. anne 3 gün mü kaldı diyor. Gün sayıyor. O yaştaki çocuk gün sayacaktır. Şimdi nasıl derim? Ya kızımı çok seviyorum. Tamam hemen geliyorum. Diyemem ben. Çünkü neden? Allah beni onunla intihar ediyor. O yaş grubu bunu diyecek. Ben önceden hazırlıklıyorum. Şimdi önceden vallahi bak zihinsel hazırlık o kadar önemli ki. İki tane basket takımını bir tanesini bedensel eğitim yaptırıyorlar. Diğerleri de zihinsel eğitim yaptırıyorlar. Yani şu an üçlük atıyorsun, beşlik atıyorsun, şampiyon oluyorsun. Böyle zihinsel antrenman yaptırıyorlar. İki takım maça bile bunlar yeniyor. Yani iş zihinde bitiyor. Ha, o zaman çocuklarımızı masa yatıracağız. Hayal duyurumuza konuşturacağız. Onlar diyecekler ki bize. Babacığım, işte baba sen gidersem ben yetim kalırım, sen gidersem kim bana bakacak, şudur budur falan. Baba ben de öyle diyeceğim diyecek, tamam mı? Belki rol gereği ben böyle diyeceğim. Sen benim arkamda Allah-u gör. Allah-u da konuş. allah Teala benim üzerimden sana imtihan soruları verir. Baba gitme, bu bir sorudur baba diyecek, tamam mı? Baba gitme, sorusu pat dedi, önüme geldi. Allah-u Teala ben imtihan ediyor. Yani baba git, imtansörüs değil ki. Yani kolaklı imtansörüs değil o. Yani terleten soru budur. Baba gitme. Kadın ya bize kim bakacak? Bu sorulardan sorulardandır. Ama sen biliyorsun ki sana kim bakıyorsa tekrar ne bakacak? Yani senin riskin garanti altında. Ben burada şu dersi çıkardım. O kardeşlerin anılarında. İnanın hocam sistem şu. Herkes hayal karısı yani, e, ve çocuklarını bir kanapaya otursun şöyle hayal dünyasında. Karşıda oturuyorlar. Burada da en çeşit yiyecekler var. Sana bir liste geliyor. Liste şu. Şimdi ayette ediyor ya, kişi yarın ne kazanacağını bilemez. Ama herkesin rızkı garanti altında. İşte biz bugün bir ekmek, iki bardak su, iki tane karpuz, bir tane ve vs. Bunları yiyeceğiz. Allah'tan bize bunları dilemiş. Hepsinin şu karışta var. Biz zahmet onu bize kadar getirir misin? Şimdi rızıkla kadın ve çocuklar arasında işçiliği ben yapıyorum. Ben olmasam birileri yapacak. Aynı şekilde bunlar gelecek. Ben olmasam birileri aynı şekilde gelecek. Ben olmasam buradakiler iki ekmek bir ekmeğe düşmeyecek. Sonra da birileri işçilik yapacak. Ama her aniden ben o işçiliği yapıyorum. Ben gittim amcası yapacak. Amcası oldu dedesi yapacak. Öldü başka bir nikah ölenecek o yapacak. Olmadı kendisi gelecek. Bir şekilde o gelecek ama buraya. Kardeşler bunu yakalamışlar. Ya rızık garanti altında ben daha neyim? korksun yapayım ki. Bak, bir anımı anlatayım size. İlk kitap yazıyorum. Küçük ajandam var, tezgahım var beyaz meydanında. Ama öyle bir hava akılamışsın böyle akıyor. İnşallah müşteri gelip de beni rahatsız etmez diye dua ediyorum allaha. İnanın bak, bir pantolon tanesini 7 dolara satıyoruz. 6, e, paket, 6 pantolon bir paketin içinde böyle. Bir müşteri geldi, ulan nereden geldi bu dedim. Ne kadar on dolar dedim tamam mı tanesi. Almasın, Almasın gitsin. Beş paket ver dedi. <gülüyor> Ama sevinmiyorum, vallahi sevinmiyorum. Bu da şunu aradı ya. Allah sana rızık verin demiyor. Dilediğime verdim diyor. Ya, istemiyorsun, tak diye geliyor. Ya bu, otur, gitme, dükkanı kapat anlamına gelmesin yani. Bir sünnetlah var, o sünnete uydum da ben dükkanımı açtım. Ama Allah verdi yani. Şimdi evlatlayın tam ben e, farklı uslupta iki dakikalık bir şey anlatacağım inşallah. Ama bunu kimseler paylaşmayın. Özellikle çocuklarınızı hiç anlatmayın. E, Sorun neyin? Kardeşler keserler. Şimdi çocuklarınızı karşınıza alın. Eğer engel oluyorlarsa ibadet hayatınızda, ibadet hayatınızda, ya umreye gideceğim ama işte çocuğun okulu vardı gidemedim bir haca gidecektim ama çocuğumun neyi vardı ona verdim inşallah seneye ya da final yerde kardeşler işte eğitim yapacaklar işte derse de tatil muhabbet edecekler işte gidemedim çocuklarım var ya da bir yerde konferans gidemedim şu var. yani kadın evlat ve mal iş engel ise eğer ne yapalım bütün aşamıyorum diyorsanız eğer bari bu kadar bilgi kafi gelmemişse şöyle düşünün en azından oturun karşısına cenneti alın Geneke de çocuklardan bahsediyor. Yiyemeyecek çocuklar var. Yani babanı duygusurdu hale devam edecek. İşte hurileri, şeyleri, ırmakları, envay çizgilerini yedikleri, sınırsız bir hayatı canlandırın. Tam ortasında yani salih ameli e engel olan çocuklarınızı koyun. Onları bir kıyma makinesinden geçirin. Et Bir büyük bir şeye koyun, bidona. Kanlı irini böyle. Üzerine çocuğumuzun adı yaz Ahmet, Mehmet, neyse. Şöyle bakın, ruhunu çekil o çocuk Lan şu 40 kilo et yemi mi engel olacak benim cennete girmeme? Ya böyle düşüğün zaman belki şey yapabilirsin. Lan sonuçta et yiğini ya, kemik et yiğini. Ona ruh girmiş de böyle harekete geçmiş. Sonuçta Benim imtihanım ayrı, onun imtihanı ayrı. Yani böyle bir canlandırır, emin ol, şey değer kaybeder. Yani Allah'ın sevgisine engel olmaz. İmanetler engel olmaz. Hiç sonrasında bir et parçası. Nasıl, nasıl engel olabilir ki bir çocuk? Yani bir kadın nasıl engel olabilir? Yani sahiplerin bir anlamı yok yani. Emanettir hocam. Hepimiz hepimi çünkü Allah'ımız e, Tabii ki. Sahibimiz o. Sen sanki var ya haşa haşa sınırma sanki Hı. sen onu mutlak sahibimizsin. Evet evet, evet evet evet. evet. Sanki onun bütün anına bütün sahibine Hı -hı. böyle e, hakim misin, misin gibi. Evet evet yani, evet. Evet diye Allah var. İşte bu sahabe yakalamıştı ve orayı biliyorsunuz çocuğu vefat ediyor, çocuğunu giydiriyor, köşeye çekiyor, eşi geliyor, ne diyor? Ya diyor, biri sana bir emanet dese, geri istese ne yaparsın, veririm de üzülme, Allah da bize emanet ver dedi, evet çocuk, e gel al dedi, ne diyoruz diyelim ki? İnanın bak, çocuğunuza, bu benim oğlum, ciğerim, ben sizin için varım diyen bir baba evlatla imtihanı bir defa kaybetmiş, başta iki sıfır malı. E tamam başkası çocuğu değil evlattaki. Ama de ki, senin dediği gibi, ya bu emanet, tepeden tırnağı benim değil, tamamen emanettir bu. Emaneti veren kişi, veren şahıs, her kimse, istediği alabilir bunu. Ben nasıl, yok alamaz kardeşim değilim ki ben. Yani yırtılmanın hiçbir anlamı yok ki. Elbette yüzüyorsun, insanın kedisi o sözüdür. O duygusal aramalar, Allah tarafından bir şey demiyor. Ama ben ne vardığımda canım ki, yok yo, yo, öyle bir şey yok, senin değil mi? Ve Allah teşekkür etmem lazım. Ya Rabbi sana teşekkür ederim. En az 10 yıllık bana elba sevgisini taktırdın. İklam etti. Öyle değil mi hocam? Dilesen tamamını alırdın. Dilemedin sana teşekkür ederim. Üçünü bağışladım. Birini aldın. Üçünü bağışladım. Ve şuna inanın anı Nasretin Hoca der ya. Bana damdan düşen birini çağırın. Şimdi damdan düşenlerden örnekler vereyim size. Cemil isimli kardeş. Galiban. Ama Cemil'in esini ve çocuklarını Cemil e, rızıklandırmıyor. Allah Tanrı rızıklandırıyor. O kadının Cemil evli nikah döneminde diyelim 2-3 yıllık bir nikah döneminde o kadın facilik de imtina tapusu O dönem bitiyor, kadın zenginlik de tabi tapusu evet. Ve kadın şimdi maddi olarak daha mutlu. Şu an sürede Arapça eğitim alıyor. Cemil buradaki alamazlar. Yani. Herhangi bir salı amelde kimsenin kalbini acıma çocuklarıma kim bakar? Cemal abi sesleniyor aşağı ineceksin. 3 kişiydi böyle. Yani çocuklarıma kim bakar? Aç kalırlar, şu olur, bu olur falan. Buna tamamen şeytandandır. Nereden biliyorsun kardeş şeytandan? Biliyorum şeytandan. Neden? Şöyle. Şimdi diyelim ki Kardeşim bir mat bölümü gidey, atladı geldi. Dedi ya ben burada işte 2-3 gün dersini yap çekip gideceğim. Ya da başka bir salyam ele gideceğim dedi. Altı ay sonra geleceğim. Şimdi kardeş yola çıktı. Şimdi kes hayal dünyasına can alsın yola çıktı. İki tane senaryo izleteceğim size. Senaryo bir. Hanım çocuklar şimdi perişan. Akrabalar delik başlamıştır. Fitneler başlamıştır. Lan faturayı ödemezlerse, doğalgaz kesilirse bunlar ne olacak? Ya bunlar nasıl gidecekler? Tamamen umutsuz bir senaryo. Bunu nasıl yatırdık mı? Evet, baştan sona yatırdık. İkinci senaryo, eşim şu an Allah ile beraber. Allah tara ben sabredenlerle beraberim. Şu an Allah tara bende nasıl beraber olsun ki? Ben dışarıdayım. Çünkü sabırlık bir zemin yok ki. Ha ben ne zaman yani canım açılıp sabredeceğim? ...atılmışım, sabredecek ...öyle bir sahne olduğu zaman... alanı yakınlığını hissederim mi? Şu an hissedemiyorum. Belki de benimle beraberdir. Ama başka bir amellerde hissettiğim gibi... ...hissedemiyorum şu an. Şimdi... ...ikinci senaryo... ...şu an eşim Allah hatırlarla beraber... ...eşim çok mutlu. Şu an eşim imanını artırıyor. Şu an eşim çocuklarıma şeyi anlatıyor. İşte bak çocuklarımız... Bak babanız e, şey yaptı, hani, sahabeler gibi işte yola çıktı, geldi. Allah bize böyle bir, eş size böyle bir baba nasip etti. Bak bazen babası şu an şey kahvede, şurada, burada, zulüm altında. Bak bizim babamız böyle böyle. Ne kadar mutlu, ne kadar güzel. Ya Rabbi biz sabrediyoruz. Olmasana. Şimdi iki tane tablo var. Hangisinin altında şeytanın imzası var? Bunda olmaz hocam, mümkün değil. Kesinlikle ikincisinde. Yani az önce anlattığımda güzelsiz bir tablo bu şeytan işine yarıyor şimdi yola çıkan bir, bir insan orada ne oluyor anlamıyor bilmiyor görmüyor. mutlu da olabilir mutsuz da olabilir şimdi psikolojik desteği var bu meselenin. o da şu en kötü ihtimal ne olur bak öyle bir öyle değil mi perisler aldı öldü 200 sene sonra 100 sene sonra kimse yok merkezlerimdeyiz çocuklarımıza konuşuyoruz ya çocuklar bana çok kızdınız. Mı? Sizi 20-40 yıl babasız bıraktım. Ya baba geç onları. Ya Rabbi babamıza şefaat istiyoruz. Ya Hatun ben seni kocası bıraktım. Ya umutlu geç onu. İnşallah üzerine şefaat gelir bize. Anne baba ya geç onu. İnşallah. Vallahi böyle bir tablo yaşanır. Bak dünya tiyatro sahnesinde üzüntü falan olabilir. Bu imtihan işte. O düz yaşı. Ulan sen gel görürsün şu bu. Kardeş atıyor. Gozli'den ev arıyorum diyor. Tamam Aramış babası çıkıyor. Oğlum diyor, çabuk gel diyor, kimimiz hastanede, kimimiz postanede diyor, çocuğun vasıl şudur budur falan. Arkadaş, bak babacığım TB24 gerçeği var diyor. O kardeş allah Teala babasını intihar ediyor. Aslında aramaması lazım diyor. Ondan sonra. Yani, hüvasa, eğer biz yüksek derecede cenneti işaretlemişsek, hedef listesinde koymuşsak, bu tür bir hayat bizi bekliyor. Yani iki farklı hayat var. Birinci hayat, yarabbi ben ölümü öldüreceğim. Yani zirveye gireceğim, İkinci farklı Bak o işte isteyeyim, yine ben Müslümanım, dersime çalışacağım, tarunlarımı içineceğim, Art ölüm bir şekilde bana gelsin, eldenaya düşmeyin, bir şekilde öleyin. Küsür yüzden ölmüş olmaz mı insan. İnsan olmaz da cennete girer. Böyle bir sıkıntımız yok. Ama şimdi kalite var hocam. Kalite var. Kalite var, sınıf var. Ha. Şimdi vallahi bak şunu unutmayın. Bir davetçi çok güzel iki örnek veriyor. Diyor ki, akıllı nişancı diyor ve usta nişancı diyor, Allah. 12 ikiye hedef var diyor. Ya ben kim, on iki kim? Ya sen hedefli 12 iki. On iki hedefli insan on bir, ona vurma arasında çok yüksek. Tabii. Ama tahta değilsin yeter dediğin zaman yüzde doksan oks karavana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz evlatla iparen sadece bu cihadi boyutunu anlattık. Evlat da böyle değil. Allah tahta nasıl eder? Bir çift evlenirler. Hocam Kapıyı istersen kapat Kapıyı kap Çocuklar içeri Şimdi evlat da anı anlatıyoruz Bir çift evleniyor İşte çocuk bekliyor Allah'tan Allah'tan geciktiriyor Bir sene, iki sene, beş sene Lan, Ömür gidiyor ben hala baba olamadım Yarabı evlat evlat evlat Yirmi sene O doktor senin bu doktor benim Allah'tan evlat vermiyor Çok zenginden olabilir kapıcının beş tane çocuğu var imtihana taputu. Evlatsızlıkla imtihana. Başka biri Allah evlat istiyor. Bir doğuyor evet. belden aşağı sakat. Bir kardeşim var öyle. Ya diyor kafa büyüyor. Akıldan gelecek ya da belden aşağı tutmayacak. Belden aşağı tutmasın diyor. Artmasın. ilaç veriyorlarsa. Çocuk sağlık bir şeyde büyüyor ama belden aşağı tutmuyor. Ama çok mutlular aile. allah Teala bize bir evlat verdi diyor. Evet. Evet. Evet. Ama subhanallah. Kardeşler Allah-u Teala bize çok merhametli. O kardeşe sanki şöyle söylüyor, bak diyor Ramazan sahip diyor, ben sana böyle bir evlat veririm diyor, aynısı Şeh ki de öyle diyor. O bak ümmetin öğretmeni oldu diyor. Yani her şey olabilir bu hocam. Belki o zaman, e, 40 sene sonra en büyük alimi çıkacak, öyle değil mi hocam? Şimdi allah Teala sakat bir evlat vererek imtihan edebilir, akıldan yoksan bir evlat vererek imtihan edebilir. Ya Rabbi ben kız evlat istiyorum, yedi tane erkek verir, öyle imtihan edebilir. Allah'ım erkeke evlat istiyorum, sekiz tane kıl çocuğu verir, öyle imtihan edebilir. Allah'a talep evlat verir, belli bir gelir, din değiştirebilir, babaya düşman olabilir, baba katil olabilir. Sonuçta evlatla imtihan herkes bir şekilde hazırlanmış olsun. Ama evlatla imtihan Aşmanın en büyük yolu, benim dediği gibi bunlar bir emanettir. Ben sana bir bardak emanet ederim abi şurası kırık olamazdım olabilir. bilir. Ya sen, ben böyle bir şey beklemiyordum. demek yok ki. Ben, ya araba var, Hacı Murat, bir tekeri havası inmiş, al sonraktan işin aldı. Ya olmaz, ya kardeş, al git işte. Sana uçak da verebilirim, helikopter de verebilirim. Yani, biz bir uğraşı vermedik. Yani Allah'ta evlat isterken, Ya Rabbi bir gözü benden, bir göz eşinden, bir böğret bir börek eşinden, verdik ve çıktı evlat, böyle gelmedi ki. Ki ben diyelim ya biz böyle bir şey beklemiyorduk. Ya olsa isyan hakkı mı olurdu? Ama tamamı Allah'tan. Ya çok akbirli. Pis bir sıradan konuşan bir bebek çıkıyor. Seyikuduk'un tabiri. Aman Allah'ım diyor. Fıskan sudan konuşan insan diyor. Bu ne büyük bir Düşünen, konuşan. Düşünen, konuşan, yüreğinde Allah yüreğinde Allah'ı isyemez. Bazıları için. Şimdi bu evlat bana imtan. Bu benim değil. Ben bunun için hayatımı bina edemem. Ben hayatımı buna göre programlayamam. Amacım değil o. Yani. Amacım değil o. Ama şu var. Bu bir fidandır. Ben bunun üzerinden meyve toplayabilirim. Evet. Yani bu çocuk üzerinden Allah, Allah Allah beni cennetine alabilir. Peki ne yapacağım ben? Çocuğum burada dört tane karşına aldım. Furkan, Nurettin, Zeynep, Muhammed, deniz. Karşımdalar. Ama tamamını tanımıyordum ben. On önce. Tamamı yabancıydı. Ama adları konmuştu. Kız olsa adı şu, erkek olsa adı şu. Fizini, kimyasını bilmiyoruz. Şu an tanıştım onlarla, Yarın kimse kimse yine tanımayacak. allah Teala benim kalbe Furkan'ın dört ismi e, ve eşimin kalbine bu dört ismi programladı. Bir frekans verdi. Oğlum, kızım diyorum. Zeynep deyince aklıma hatta şöyle derdim. Tertif Zeynep var. Hazreti Zeynep, Zeynep Hazreti ve bizim Zeynep diyorum. Şimdi Zeynep hastalandı bir mesajı gelmiş olsa bana. Çoğunuz kısmen üzülürsünüz. Allah şifa dersiniz. Ben size biraz daha fazla üzülürüm. Bu frekanstan dolayı. Haberler izliyoruz. Araba çarpıştı, Feyza öldü. Rahmet Allah dersiniz. Valla işte kazalar bu kadar. Kişi, her yıl bu kadar kişi ölüyor dersiniz. Ama annem bayılır. Çünkü o Feyza frekans birini çekiyor. Önce yoktu ama. İşte intan frekans intan. Yarın çekilecek. Kimse ki takmayacak, takmayacak. Bana izin verir, geç onu. Benim ihtiyacım var. Yani tamamen tiyatro sahnesi. Ve şöyle şartlanıp, artık yaşınız kaçta? Kırk, otuz, yirmi. Şu an yirminci bölümde oynuyorum. Röportaj yapıyorum şu, şu an. Kaç yasındadık kardeş? 40 yasındayım. Şu an kırkıncı bölümde oynuyorum. İşte isim var, çocuklarım var. Ee, peki, e, kaç yıl önce sen, kaçıncı bölümde annem babam gitti? Ben onuncu bölümde yetim rolünü üstlendim. Ben yirminci bölümde rolün, yetimlik rolünü üstlendim. Eğer biz format değişikliği yaparsak kadın evlatlara emin olun biz bu imtihanın çok rahat bir şey Bunlar benim değil Allah'ın. Bana emanet imtihan için. Atarım girelim cennete. Yani bu mantıkla bakarsa görür. Şimdi bir kadın imtihan, evlat ve mallar imtihan bir yana bir alıp anlatacağım inşallah. Kadınla imtihanında sadece eşlerimiz yok bu kadın imtihanında. Adam bekar. E ne yapacak? Dışarıda tüm kadınla internet tabi tutmuş o bekar. Göz zinası, beden zinası, işte bakma, konuşmak, tokalaşmak falan. Gerçekten dininin yarısını tamamlamış diye ya Resulü, Resulü. Evet. Öyle sahi ki, öyle sahi ki. Artık kadın sorunu atıyorsun kafandan. Anlayan atalım. Tabii anlayan evet. Şimdi ya diyorum, ben bu kadınla imtihanı kazanırsam bana ne vaat ediyorsun? Bak bir ameli ecri büyükse emin var o amelin yanındaki şeytanla büyük olur. Zenin kaygar olur. Çünkü büyük bir ecir var. Yani hoca üç soru sorar. Der ki çocuklar ilk sorun puanı 80, 80'dir. Bir yani onar puan. Belli ki o soru zordur. Şimdi kadınla imtihanı kazanırsam bana ne vaat ediyor? Ona bakıyoruz. Arşın bölgesine gölgelendirecek yedi sultan, e, biri de o bir kadının teklifine hayır diyen, yani Allah beni veriyor, hayır diyen. Bir kardeşim şey diyecekti Rusya'ya, işte ailesine götürecekti, ya yani din kardeşlerinden biri, dedim ah gitme oraya dedim. Neden dedi, dedim valla fiziksel olarak Allah-u güzel yaratmış, etkilenirsin, orada İslam'ı çağrıştıracak unsur yok, yani cami yok, Müslümanlar göremezsin, seni uyaran olmayacak. Ezan yok. yok hiç şey yok. Ya, Tamamen şeytanla baş başlasın. İnşallah etkilemem. Bana dedim. 2-3 gün takıl, gör, sonra ailemi götür. Allah'tan bu nasihatimi dinledi. Geldi, abi dedi, subhanallah dedi. Markete girdim, işte bir şey alacak. Bir döndüm, aman Allah'ım dedi. Bu ne fizik. <gülüyor> Adam başı ilk gün dönmüş tamam mı? Sonra vazgeçti, gitmedi. Çok zor bir şey hocam. Yani zor bir e, soru. Kadının teklifine sen hayır diyorsun. Yani... Büyük bir icir. Ve insan gerçekten e, şey yapmalı. Biraz düşünme, yani dünyadaki kadınlarla e, cennetteki kadınların kıyasını yaptığı an belki biraz geri adım atabilir. Ya, yani, 40 et parçası için ben kalkıp urayım, nasıl değiştireyim ki? Diyebilir. Bir de, kadınla intihanda şöyle de kazanılabilir bir insan. Dünyadaki kadınların hayal dünyasına masaya yatıracak. Evli olanlar için şu an anlatıyorum. Kadın yaşlanıyor. Fizikleri, e, güzellikleri her geçen zaman, tabii çirkinleşmiyorlar illaki de, eskisi gibi olmuyor. Yine e, çok ağırlığın cinsel olarak belli dönem faydalanamıyorsun. Çene olabilir bayanlarda. Aile huzurunu bozabilir bir bayan tabi her dayan böyledir deniyoruz. Bu ürün böyle bir ürün. Bu ürünü programlayan allah Teala. Bu dünyadaki huri. Huri-tin diyorlar ya. Somut gözle görebiliyoruz. Yarabiliyoruz. Bunu emanet tulak veren sensin bu dünyada. Ahirette bize vereceğin e, huri Ne biz bunun kıyasını yapalım. Eğer gerçekten oradaki de bunun gibiyse yani Cennet halinde ben yaşayamam. Allah'tan diyor ki onlar yaşlanmayacaklar. Hiçbir gözün gördüğü, hiçbir gözün görmediği, hiçbir e, kişinin dokunmadığı kişiler olacak o hüriler. Ama dünyadakilerini gözler gördü. Belki eşlerimize bazen aşık oldu, istediler vermedi vesaire. Onlarda da yaşlılık yok. Öyle dert yok. Her geçen gün güzelleşecekler. Aman ya Diyor ki Allah'a tırada, üzerine şu an konuşuyorum. Dünyadaki eşi Müslüman bir şekilde vefat ederse o günlerden daha güzel olacak. Şu primin güzelliğine bakın. Emanet Allah'tan geliyor Tekrar Allah'a emanet ediyorsun. Yola çıkıyorsun Allah Allah'a emanetini aldığı emaneti tekrar sana daha güzelleştiren şekilde iade ediyor. Gerçekten pirinç çok güzel. Dünya malına gelince, dünya malından sıyrılmanın, yani fitne olmamasının en büyük yolu, Allah'a tabi'ye soracağız. Ya Rabbi, dünya bakış açımız ne olmalı? Allah, Resulü Aleyhisselam diyor ki, dünyanın Allah katmak değeri bir sinir kanadı kadar olsaydı kafire su içilmezdi O zaman dünya çok değersiz. Ama nefsimize çok güzel geliyor. İçeriski içindeyiz. Peki ne yapacağız? Evladımız az önce nasıl konuşturduysak, dünya malını da öyle konuşturacağız. Hayal dünyası herkes yani Hayal Müslü'ye ne varsa diyelim komşunun villası filanın bahçesi falan hepsini bir araya getirsinler dine getirsinler. Ve onlar şöyle konuşsun. Feyyusda'cım desin. Bizler dünya çakılmışız. Sizler yolcusunuz. Gelir. Burada konaklar gidersiniz. Çıplak gelir. Çıplak gömülürsünüz. Bizler bir bakıyoruz. Tapuda Hasan yazıyor bizim tapuda, Ölüyor Mehmet yazıyor. Sadece tapuda isimler değil, Biz hala aynı yerdeyiz. Bak Feyyusda sen bizi götüremeyeceksin. Bizler suni güzellikler, rahatlıklar veririz. Bizler hiç kimsenimiz ve bizler yarın çer çöp olup gideceğiz. Yani biz engel olmayalım, cennetlerine girmeyelim. Yani bizim varlığımız seni şey yapmasın, ne diyelim cennetten alıkoymasın, izadetten alıkoymasın. Artı bizler Allah'ın izni sana verilir. Tekrar geri alır Allah senden. 7.4 binalar gün millet ekmek kuyruğunda röportaj yapmışlar. Diyor ben müteahhitim diyor. Çok büyük dersler çıkardım bu depremde. Ne dersleri demişler? ben izlemedim. Arkadaşlar anlatıyor. Daha salam yapacağım binaları. Daha salam yapacağım? Yok öyle dememiş. Binalarımı aynı yerde yapmayacağım. Birini şurada <gülüyor> adam aldı dersa bak. Çok zengin ekmek kuyruğunda. 7.4, 3'ü... Bilmiyorum kaç geçer? Hocam, hangi hırsız 100 bin kişiyi bir yılan fakir bırakır? Mümkündür o saatte. Ya veren allah Teala, alan allah Teala. Ama insan hepsine Dünyamalı sanki e, olduğu zaman ebedi kalacak mısın gibi his verir. Adem Arslan'a öyle değil miydi, şeytanını da kandırmadı mı? Burada ebedi kalırsın. Yani ebedi yaşamak. Çok cansi veriyor. Tabii tabii, çok tabii, çok tabii. Çok tabii tabii. Şimdi... Zengin olmak suç değil. Hatta bir kitap, zengin fakir kitabını okuyorum, bazı kişileri farz-ı bir zengin olmak diyor. Hipnota bir baktım diye çok yüklü borcu var. Kan dayalı, ona bedel ödeyecek. İşte evine icra ne kadar para ödeyecek, onun maaşı 1 milyar kurtarmıyor, o zenginliğin yolunu araştırmak zorunda, meşru yolları da. Ha, bazı kardeşler diyelim e, haram kanallardan rızık ulanıyorlar, iman ediyorlar, orada hala zenginlik devam ediyor ama o haram zenginlik, sen onu değiştireceksin. Ya ama zengin olur, ya haram güceliyatta zenginlik kabul edilmiyor. Yani şu mal, ben diyorum ki ya Rabbi sen bu malı bana, e, yani bu mala imtihan edecek. Ben bu mala nasıl cennete girebilirim? Önce ben bunu öğreneceğim. Sadakayla cennete girebilirim ben. Kırta bir arttırırsın sonradan. Zekatlar var, ben cennete girebilirim. Bir ilim talebesine veririm, onun üzerinden ecihleri alırım. Bir cadı deneye veririm, üzerinden ecihleri alırım mı? Yani malla cennete gitmek çok kolay. Ama bunda cehenneme de giriliyor. Kibirlenirsin, kimse vermesin. Ben kazandım dersin. egoist e egoyu yüklersin o mala. Kimse koklatmasın. Al sana, cehennem kapılır. Yani Dünyamalı çok canlı, kadın evlat çok canlı, vallahi cennet daha canlı. Ya ona kıyas yaptığı zaman ya ben buna mı değer veririm şey? dersiniz. Rabbim, kadın evlat, mallahın tamına bizlere başarı nasip etsin. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Şu çocuğun ismi. Can ben şeyi merak ediyorum.